Macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıra dışı sohbetler edecekler. Blues'dan, hard uzanan özgür müzikler de kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barıştı, dağcılık, sea kayak, bez jump, kaykay, downhill, mountain bike, of. Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat, annenizi beraber dinleyebiliriz. K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Coğrafika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 RAK FM'de. Radyo selamlar saygıda yer dinleyen saatler 1400'ü günlerden de Cumartesi'yi gösterdiğinde biz sevgili dostum Cem Sarıoğlu ile beraber karşınızdayız. Burası neresi? Burası Türkiye Radyoları'nın biricik doğa ve macera kültürü programı Radyo Geografika. Radyo dediysek yanlış anlamayın kendimize radyo kurmadık. Burası Türkiye'nin tek rock radyosu. 94.5 Rock FM Sevgili dostum Cem Sarıoğlu yanımda ve bendeniz naçiz kulunuz Kanay Budak emrinize amadeyiz Aynen bir cumartesi günü daha saat 14 Bugün cehennemi bir trafik yok var dersem yalan olur Çok kısa söyle rahatça geldim keşke hep böyle olsa ama hafta içi için aynı şeyi söyleyemiyorum Özellikle perşembe akşamı bir trafik rekoru kırıldı İstanbul bünyesinde Normalde 10 dakikada gittiğim yeri 1 saat 48 dakikayla kendi rekorumu kırarak egale etmiş oldum. Her neyse bugün güzel şeylerden bahsedeceğiz. Bugün maceralı adamlarla beraberiz tekrar. Geçen hafta kanun maceranı dinledik. Bugün sevgili Serkan Tektürmaz, Gündüz Hakan Savaşer nasıl bir macera dinleyeceğiz? İsterseniz maceranın detaylarını sizden alın beyler hoş geldiniz. Hoş yani bulduk Neler konuşacağız Neler yapacağız Siz neler yapacaksınız onlardan bize bahseder misiniz Bu Rally Raid, Trafo rally, rally raid. raid. Bu Trafo rally Raid e, Takımın adı e, Bu bir motosiklet yarış takımı Kendileri benden çok çok daha iyi anlatırlar Kendilerini diye düşünüyorum o yüzden bu, sonra sonra arada, evet, bu arada çok çok e, Sıkı adamlar oldukları Her hallerinden ve sabah da bir film paylaştık Takımların filmlerini evet. paylaştık çok Facebook, Facebook ve Twitter'dan ee, ...saygıdeğer yani ...onu bir zahmet... ...trafikte bekleyenler artık yanlarındaki yolcudan rica etsin... ...evlerinde <gülüyor> rahat rahat oturanlar... ...şöyle bir açık... ...bir kilitleyi versinler, versinler onları... ...bu arada hemen bizi nasıl takip edeceğinizi ve Trafor Rally Raid'in bu müthiş tanıtım filmini nasıl izleyeceğinizi de size hatırlatalım. Bize her şekilde Radyo Coğrafika yazarak ulaşabiliyorsunuz. Sizden ricamız iltifatlarınızı ve acımasız eleştirilerinizi Twitter ve Facebook üzerinden bize ulaştırın. Radyo Coğrafika yazarken de amana tongaya düşmeyin. Tamamen Türkçe karakterlerle yazın nasıl okunuyorsa öyle yazın radyo Coğrafika. en azından bunlardan bir tanesini yapın ya eleştiri Efendim istiyoruz de. ya da iltifak istiyoruz eleştirden çok korkmuyoruz biz. Ya, yani eleştiri derken zaten hani Türkçe Yerden de, yere de vurmayın canım Vursunlar yerden yere vurun bizi <gülüyor> Neyse lafı uzatmayalım Serkan Tek Durmaz, Gündüz Hakan Savaşer Hoş geldiniz bu cumartesi günü Antrenmanlarınızdan feragat edip Bizi kırmadınız buraya geldiniz e, Trafo Rally e, ben de bir defa Hoş geldiniz diyorum sağ olun geldiniz Hoş Peki bir sessizlik oluşuyor. Bir kararsızlık durumu olmadı mı? Ya yani şöyle oldu. Ben de hoş bulduk o, diyecektim aslında. Ben, ben şöyle bir şey seç, seçtim. Adamlar yani Abi herkes çok cool ondan oluyor. Çok cool. Ben mütevazı <gülüyor> demeyi tercih ediyorum. Yani bizim bir şekilde radyo çağırdığımız e, insanlar her nasılsa burada tanışıyoruz onlarla ve çok iyi diyaloglar kuruyoruz. Mütevazılık ortak karakterleri oluyor. Şunu paylaşayım saygı değerdin yanına. O, ben hoş geldiniz deyince ikisi de birbirini işaret etti. Hani sen bunu, sen cevaplar önden gidin. Cemilmenlikten ölen dönüştürüyorsan <gülüyor> o, o mütevazılıktan da bir bir <gülüyor> seyve. Bu iş yürümez çıkıyor. ama. <gülüyor> İlk iki saat geçmez. öyle şey. Ee, Bazen arkadaşlar birinizden bir girin topa. Tamam Aynen. mı? Hocam rally rate nedir? Birinizden biri alınış şu topu. Aynen. Rally rate. E, gündüz, Hakan, gündüz Hakan Savaşer, savaşer topu aldı götürüyor. Orta <gülüyor> sağdan. Rally <Board of gülüyor> rate. <ve gülüyor> 1000 ila 15000 kilometre arasında navigasyon kullanılarak yapılan motor sporlarına verilen isim. Yani kendi yönünüzü kendiniz buluyorsunuz giderken. Kendi yönümüzü kendimiz bulmuyoruz. Bize hmm. bir yön veriyorlar, hmm. biz o yönü buluyoruz. Hıh, hmm. eyvallah. Evet. Buna eskiden Endurance Racing derlerdi. Hayır. Endurance, like, e, endurance bunun içinde dahil olan bir e, kategori midir? E, yok kategoridir. Endurance demek hı hı. Uzun, mesafe, uzun mesafe makine yani. insan dayanıklılığını test eden e, ya yani bunlara bağlı olan hı hı. E, bir şey e, yarış türü. Tamam. Rally Raid'in içinde Endurance var, hmm. e, navigasyon var, hmm. e, riding skill var, hmm. e, mental skill var, evet, tabii. E, physical skill var, hmm. her şey var. Bu Aynen. her şeyi yani sürüş kabiliyeti gibi. ve e, bu tip zor koşullara fiziksel olarak dayanabilme fiziksel kabiliyeti ve mental olarak hmm. dayanabiliyor olmanız gerekiyor. E, yol bulabiliyor olmanız gerekiyor. Bu e. arada yol bulmaktan kastımız şöyle bir şey: e, önünüzde roadbook diye tabir edilen Yaklaşık böyle 5 ila 3 metre arasında değişen bir kilometreye bağlı hı hı, evet. yönlendirme işaretler silsilesi var. Hı hı. Siz geldiğiniz kilometre, atıyorum 10. kilometrede sağa dön işte 5. Çıkıyor. kilometre sola dön diyor. Bunu takip ediyorsunuz. Sayfa e çeviriyorsun değil mi? Motorda nasıl oluyor? Evet yani. Ee, normal... Rally'de co-plot var ama co otomotordaki nasıl oluyor? E, sadece pilot var yani biz varız. Biz kendimiz yapıyoruz bunu e, bir elektronik bir sistem. Elektronik bir da. sistem evet. var. Ama sistem kendisi dönmüyor. Biz Siz döndürüyorsunuz. Hı, Dolayısıyla e, bunu kullanarak yolunuzu buluyorsunuz. Hı hı. Peki bir soru şimdi e, efendim size geliyor. Bu Railroad'de sadece motosikletler mi yarışır yoksa başka kategoride diğer araçlar da var mıdır? Sadece motosikletler yarışmıyor rallyde e, aynı zamanda dört çeker otomobiller, evet. ATV'ler, UTV dediğimiz ATV'nin biraz daha ilgisi e, cihazlar da yarışıyor Hı -hı. E, daha büyük rallyde itlerde, tırlar da yarışıyor kamyonlar da vardı, evet, yarışıyor benim gazeteci olarak katıldığım birkaç tanesi vardı evet. Trans Anatolia vardı işte mesela Hı -hı. orada kamyonlar da vardı, jipler evet, var, ATV'ler şey. var, Hı -hı. E, ATV var. E, herkesin farklı bir kategorisi var herkes kendi arasında yarışıyor bir de genel klasman var evet peki şimdi ben buraya gelirken e, bir soru geldi. Ben daha programa gelemeden yoldayken geldi sizin buraya katılacağınızı söyleyeyim de. Bu kamyonlarla bu 4x4'lerle motorlar aynı kategoride yarışmıyorlar. Yarışın birincisi nasıl belli oluyor diye bir soru geldi. Yarışın birincisi kendi belli kategori belli oluyor. Herkes kategori olarak belli evet. Yani bir yarışın evet. birincisi yok. Kategori birincileri var, var. Doğru değil mi? Var. Evet. Tamam doğru. ben de öyle söyledim zaten. <gülüyor> Biraz tahmin ve mantık yürüterek söylemişim. İyi tutturmuşum. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> desteksiz ama düzgün atmışım ya. Ee, peki sorayım mı sorumu mu? Yok sorma biz bir müzik arası verelim diyorsunuz beyler? Hmm, olur. Peki. olur. Peki. The Killers dinleyelim. Somebody told me. Sonra buradayız 94.5'teyiz. canlar Bioder tüy tokii krem Büyük yenilik tüylerinizi hem döken hem azaltan Bioder tüy dökücü krem. Şimdi edzaneler. Kim demiş ki olmaz diye? O hayatta tutmaz diye? Yapamazsın ne demesin? Bir gitarla olmaz diye. Bu topunun peşinde koşma aç kalırsın sakın yapma ne işim var oğlum da olmaz olmaz olmaz asla Olur mu olur bal gibi olur sen hayalet sonunda olur Bir hayalimiz varsa vazgeçmeyiz asla hele bir de arkamızda bize inananlar varsa olur mu olur Play Yapı Kredi'den Son dakika Samsung Galaxy Note 3 telefon 1749 liraya Gold'da <gülüyor> Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik Boz tıraş konuyası. Son dakika 82 ekran Philips LED televizyon sadece 799 liraya Gold'da Gold hesaplı teknoloji Reklamlar bitti R Tekrar selamlar bir yere gitmedik aynen buradayız somebody told me birileri bana söyledi bir şeyler söyledi The killers ama buradaki söylenenleri biz de söyleyeceğiz size dinleyeceksiniz peki saat 14 olduğundan itibaren fonda bir de böyle funky müzikler duyduysanız anlayın ki Geografik Pika Yaz tarifi sen Aynen. Yaz tarifi sıcak havalara sıcak özel Sıcak havalara yani. özel böyle funky müzikler Kan. Peki ne yapıyoruz? Red Rate konuşuyoruz. Yani. Ee, başlayalım mı? Aynen ee, hadi bakalım Kaan. Tra tra trafo Rally rate takımı bizimle yeni açanlar için hatırlatalım. Serkan Tek Durmaz ve Gündüz Hakan Savaşer kanlı canlı zımba gibi karşımızdalar şu anda adamlar. Ee, o zaman en saftirik sorumuzdan başlayalım. O zaman hazır, hazır mısınız hocam? Ee, neden trafo? Ha? Böyle enerji of, falan reyba bana, reyba. bana böyle bir şeyler anımsatıyor. Bu nedir? Ee, neden trafo? Ya aslında çok böyle e, hani felsefik bir şey yok. Uh -huh. Background yok işin. Yani bir motosiklet takımı kurduğunuz zaman hani buna bir isim verecekken hani ne veriyorsunuz? İşte, i̇şte Apex diyorsunuz. Yok işte e, işte bununla alakalı, motorsporu ile alakalı bir şey söylüyorsun. Yani uh -huh. Herkesin hani aslında yapabileceği bir şey. E, benim esas hani formasyonum, mesleğim iletişim. Uh -huh. e, ben de bunun tam tersini yaptım. Ama yine e, işte güçle tabii e, bence çok çok da öyle bir alakasız bir olmamış böyle. Aa böyle tek kelimelik. İyi bana bana da, da öyle bir bağlantı yani varmış gibi. Yani. Bundan önceki ismi yani iki aday ismi vardı aslında. Bir tanesi Molotov Ahmet falan. <gülüyor> Molotov. <gülüyor> <ykenlermiş>. Molotov right. <gülüyor> de, <gülüyor> biz bayağı <gülüyor> güldük. Bayağı güldük. Öyle kaynadı. Tekrar edelim. Adı aday isimlerden biri Molotov'muş saygıda. <gülüyor> Şöyle yani. olurdu yani Molotov. Ömürle falan mı Yok ya Molotov ya traf oydu. Öyle. Molotov muhtemelen her yarışın ortasında isimden gelen bir nazar olur. BAM diye bir şeyler patlıyor. Yani, Zaten onun ona benzer de bir jero, ama patlaya <gülüyor> <gülüyor> <Morch> <emotial Swing> çatlaya gider <gülüyor> falan mı? <indeedim. gülüyüş> evet, peki hocam ben şöyle bir basın bülteninize göz attım. Ee, ajansınızın gönderdiği, sport People'ın gönderdiği. Ee, tebrikler bu arada çok hoşuma gitti. Yani basın bülteni okurken heyecan duyduğumuz çok az basın bülteni geliyor elimize bu arada. Süper. Teşekkürler bize böyle bir bülten gönderdikleri için. Ee, yani takımın sanki ben şöyle sesinledim. Yanlışım varsa düzeltin. Böyle içine kapanık, kendi mücadelesi, kendi challenge içinde e, olma derdinde olmayan, böyle sadece başarıya koşturma derdinde değil de böyle sürekli yeni katılımları açık ve yeni katılımları da geliştirmeye yönelik bir tavrınız var gibi geldi. Somuda indirgersen bu söylediğim şeyi e, galiba geleneksel olarak her sene size yeni bir üye mi katılıyor? Ve siz bu üyeyi de geliştirerek hatta belki de motosiklet tecrübesi nispeten daha başlarda olan bir üyeyi aranıza alıp onu yarışır bir seviyeye getiriyorsunuz galiba. Böyle bir şey doğru mu Öyle fark ettim ben. Öyle mi yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapmıyor <yapıyoruz> <gülüyor> <abi. gülüyor> evet. <Doğruktur>. takım içi <gülüyor> sırları ortaya çıkarma sen. Şimdi. Evet. Şimdi takım yurt dışında hani takım hani hep biz böyle bir yurt dışından referanslı bir işler yapıyoruz ya. Hı hı. Yurt dışında motosiklet, otomobil. Herhangi bir motor sporlarında takım kültürü diye bir şey var. Tabii. Ee, bu e, Türkiye'de benzeri yani görüntü olarak benzeri olan ama içerik olarak çok benzeri olmayan bir Hı -hı. şey e, yapılanmam Biz bunu gerçekleştirmek için e, çalışıyoruz. Yani Hı -hı. bunun için aday olmadık ama biz bu iş ancak böyle yapabilirsek mutlu oluruz ruhuyla ortaya çıktık. Seyhan'la beraber yarışırken bilginin ...size kalıyor olmasının hiçbir anlamı yok... ...bunu başkasına da veriyor olmanız... ...ve dağıtıyor olmanız gerekiyor ki... ...tecrübeyi de aynı şekilde... Ee, bu iş bir şekilde geri dönsün. Aynen. Yani aslında Trafo bizim motosikletle ilgili yaptığımız, başardığımız, bildiğimiz her şeyi Hı -hı. diğerleriyle paylaştığımız bir platform. Güzel. Bunun için e, kendimize paralamıyoruz Çünkü Hı -hı. istenmeyen bir şeyi istenmeyen bir şekilde sunmanın da bir anlamı yani. yok. Yani motosikletçi olmayacaksanız sizi rallyci yapmamızın hiçbir anlamı yok. Hı -hı. Ama bunu merak edenlerin, rallyci olmak isteyenlerin... Bunu tatmak isteyenlerin, herhangi bir şekilde bir şey öğrenmek isteyenlerin her zaman gelip bize sorabilecekleri bir platform bu. Çünkü çok ciddi tecrübeler ediniliyor. E Tabii yani. Hatta ben bunu geçen e, geçen senenin sonunda hesapladım. Yaklaşık 350-400 bin Euro'luk falan bir bilgi birikimimiz var. <gülüyor> yani bunu öğrenmek isterseniz kendi kendinize harcamanız gereken para bu. E, peki o anlamda sponsorlarla çalışıyorsunuz. Pek çok sponsorunuz var. Ee, şey takımın marka değerini ölçtünüz mü yani medya tanıtım değeriyle ilgili bir varsayımınız var mı mesela 300 bin 400 bin dolarlık bir e, know how gerekli ki ben şu anda sıradan bir motosikletçi bir rallici Rally motosikletçisi haline getireyim doğru mu anladım? Yani bu seviyeye getirmek için aşağı yukarı bu kadar bir e, para harcamanız gerekiyor. Evet, peki takımımın e, medya bilinirliği ve sponsorların bana değer vermesi için ki yaptığınız işler ortaya çıkan film ortaya çıkan görsel malzeme çok değerli. Bunlar hariç, evet. Bunlar hariç. Evet, evet. Bunlar hariç. Ee, Nasıl bir değer içiyorsunuz Ben de madem öyle ben de bir iletişimci olarak açıkçası merakımı gideriyorum Bir de sponsorlar da e, Ne olduğunu ellerini biraz fark etsinler Yine sponsorlar gelir belki <gülüyor> ha, İnşallah <gülüyor> Şöyle ki Sports People Turkey bizim ajansımız zaten Onların yaptığı bir medya çalışması var Geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene Her sene bazında Değerlendiriyorlar hani Bugüne kadar toplam söylemeyeceğim Geçtiğimiz seneki basın değerimiz yaklaşık 400-500 bin euro civarında olduğunu söylediler. Ondan önceki senelerde de aynı şekilde 300-400 bin eurolar civarında seyrediyordu. Mm-hm. Ya o zaman nereden baksanız, hadi madem bu muhabbete girdik. Ben şimdi ee... adamlara bir antak böyle şey. Bir bir. <gülüyor> <gülüyor> ali zırları falan gibi. arkadaş milyon Yok dolarlık ya. adam getirmiş istiyor <gülüyor> ya. Ben şimdi kolay mı radyojeografik bu dokunamıyorum ya? Dokunamıyorum değil mi adam'a dokunamıyorum böyle? <gülüyor> yani bir milyon iki yüz bin dolar'dan falan bahsettiğimizi söyleyebiliriz Cem Sarıoğlu. O zaman <gülüyor> e, bir müzik falan Radyo... bir şey çalın bize. Dur, bize. Madem öyle ağzım bir milyon dolar şey... kurdu hakikaten. <gülüyor> Sen senin bir boğazına kurutacağım Sarıoğlu. Ben sana <gülüyor> bir sakin abla çay demlemiş. Rocafe'nin sakin ablası. Yani ben İhtiyacım ben sana var. bir çay koyayım sen de bizim gezer çünkü, e, bizimle iç. Hararet ceza çünkü hani. Trafer rate coğrafi haritamla beraber coğrafikanın değeri ölçülemez Ölşen, o, o, diye, o da güzel. Şimdi kalbimiz biraz kalbimiz rahatladım. Şimdi, şimdi bana iyi geldi. Bu güzel oldu. <gülüyor> Peki o zaman jets dinleyelim. Evet, ayıplı bir şarkı seçmişim. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama şarkıyı çok sevdiğimden dolayı olsak. Like Cold Hard Beach parçasının ismi. <gülüyor> o, zaman. <Şarkıya> <gülüyor> o zaman ben de size çok... bir çay koyayım. Tamam ama. evet aynen. <gülüyor> Jet to cold hard beach burada sonra buradayız. Radyo Geografika'da Trafor Rally Raid ekibiyle beraberiz. Ee, Cem Sarıoğlu, sen Buyurun. mi ben mi? Soruyorum. E, Buyurunuz Kaan Bey, ne diyelim şimdi? <gülüyor> böyle sorunca bırakılır mikrofon, gidilir hatta e, emri çekip Emri Vaki, Emri soruyorum. Evet, e, hocam hani en başta şeyden bahsettiniz, ikinize de soruyorum. Bir fiziki e, kapasite gerekliliği. Ki ben de biliyorum, Enduro yarışlarına katılan bazı arkadaşlarım e, benimle antrenman, Hatta ya, arayıp hani dağcılık için ne yapıyorsun sen? Biraz bizde e, dayanıklılığımızı artırmak istiyoruz. Ne yapalım? Çünkü yarışı bitiremiyoruz. Hani adam motosiklet sürüyor, çok iyi sürüyor. Ama yarışı bitiremiyor, hali kalmıyor. Ya bundan bir kısaca bahseder misiniz? Yani neden motosiklet sürerken bu kadar yoruluyoruz? Ve de ne yapıyorsunuz? Şehirde bir şeyler yapıyor musunuz dayanıklılığınızı artırmak için? Bir evet. dağcı gibi ya da bir maratoncu gibi böyle bir antrenman programınız falan var mı? Ya şimdi bizim antrenmanlarımız... E... E, farklı bir aslında antrenman yöntemi izliyoruz biz. Bizim bir e, güç antrenmanlarımız var. Hı hı. E, yani kas gücünü arttırmaya dayanıklılığını arttırmaya yönelik antrenmanlar. Bir de kardiyovasküler sistemi e, güçlendirmeye da, yönelik da antrenmanlar. da uzun mesafe dayanıklılığı arttırdı. Şimdi biz şöyle bir yöntem izliyoruz. E, cross training diye bir yöntem vardır. <gülüyor> evet. Bu e, antrenmanı yani ana sporunun antrenmanına başka sporları kullanarak. Yaparsın. yaparsın. Aynen. Biz bunu yapıyoruz. İşte bu yaptığımız şeyine Yüzüyoruz. Ben aynı zamanda master yüzücüyüm. Hı -hı. Ee, i̇şte koşuyoruz. Ee, ben aynı şey zamanda devam... master koşuyorum. <gülüyor> <devam, gülüyor> oradan devam ediyor değil <gülüyor> mi? Valla falan filan, buradan koşarlar. <gülüyor> ee, i̇şte koşuyoruz, yüzüyoruz, ee, bisiklete, bisiklete biniyoruz. Biniyor. Ee, bir de yeni şimdi e, başladığımız bir yüksek yüksek yoğunluklu bir antrenman sistemi var. Hı hı. Bunun hani en üst seviyesi diyebileceğimiz ve aslında dünyada ayrı bir spor dalı olarak e, kabul edilen CrossFit var. Hı. Şu anda yaptığımız CrossFit. Evet. crossfit. Hı hı. Yani güç antrenmanlarının hepsini CrossFit'te yapıyoruz. Hı hı. E, kardiyovaskiler antrenmanların, antrenmanların hepsini bisiklet, yüzme ve koşuyla yapıyoruz. Bu arada saygıdeğer bir yani şey diyebilirim. Bu adamlar dünya spor trendlerini takip ederek gidiyorlar. Yani çünkü Aynen. bunlar e, çok net bir şekilde. E, yaptıkları spor öyle bir spor e, Özellikle anladım. ABD'deki aslında spor Trendi derken hani moda manasında söylemiyorum. Profesyonelliğine bakacağız. Yani, evet e, yani spor teknolojisi ve bilimindeki gelişmelerle de bu tip hmm. multidisipliner evet, evet. sporlar günlük hayatımızdaki egzersizlere de girdi. Aynen. Yani tebrikler ben hani hayran kaldım. Güya ben sadece e, spor yapan bir adamım ama crossfit'e üşeniyorum mesela. Çünkü yakıyor yani adamı yakman gelmiyor yokuyor ya. Geliyor geliyor. Yakıyor, ya. yakıyor ya. Jay Jay Jay Jay Jay <gülüyor> ama hoşunuza gidiyor bir süre sonra. Bir <gülüyor> al bakalım <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten evet. bırakamıyorsunuz yani. Haftada 5 gün, 6 gün gitmek istiyor insan. Peki kaç gün şu anda antrenman programı? Haftada Şu anda haftada 7 gün. 7 gün. Yedi gün her evet. gün yapıyorsunuz. Her gün Hatta çift antrenmanlar da Yani haftada <gülüyor> 8 gün. <gülüyor> 9 10 güne falan. Çıkıyor. Haftada 10 gün kan. <gülüyor> evet. E, peki bu antrenman yapıyorsunuz arada e, motosiklet yeteneğinizi sabit tutucu ya da geliştirici e, bir şeyler yapmaya zamanınız kalıyor mu yoksa sadece yarış Yoruşlarda mı antrenman yapıyorsunuz? Ay şimdi ben onu soracaktım tam. E, Yarış sizin için bir antrenman mı okay, yani? Vücudu geliştirmek okey ama Çünkü, motosiklet sürüş tekniğini geliştirmek için neler şimdi, yapılıyor soracaktım e, tam. Bizim rallide e, yaptığımız iş sabah 6'da kalkıyorsunuz, Hı -hı. akşam 6'da geri geliyorsunuz. Zaten çok uzun mesafelerde sürüşler yapıyoruz. Hı -hı. Bu sürüşlerin yani bir ralliyi, ralli sürüş tarzı diye başka bambaşka bir tarz var. Tabii canım. Burada... Agresif herhangi bir şeye aslında yer yok. Yani bir motokrosçu gibi ya da bir endurocu gibi motosiklet kullanmıyorsunuz. İhtiyacınız da yok böyle bir şeye. E, evet, yani gidebiliyor da. olmaklık gerekiyor. Doğru anlıyorum muyum? Bu birinci şart. Ya yani motorumu ve kendimi koruyarak sürekli o yarışa devam edebiliyor sürekli, olmaya çalışıyorum. Süreklilik birinci şart. Evet. Bunu en akıcı ve en e, ortalaması <gülüyor> en yüksek tempoda yapıyor olmak lazım. Şimdi bunu, çok çok yavaşta yapıyor olmanın yarışta tabii, bir andan kalmıyor. Tabii, bir Tempolu anda. gidiyor olman lazım. Ee, dolayısıyla aslında bizim... E, ...motosiklette yapabileceğimiz bütün antrenman kilometresini... ...biz katıldığımız yarışın birinci günde zaten bitiriyoruz. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden biz bütün konsantrasyonumuzu... ...fiziksel, mental bölümü arttıracak şekilde... Kara ...ve işte kardiyo antrenmanlarını veriyoruz. Hı -hı. Motosiklete en son... Ee, ben geçen ravzideki son günlerimdenim. Ve ondan sonra içmedim. Çalıştıramadım motoru söyle. Unutuyor onu motor kullanmıyor. Yok motoru sattım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel hareketler. Evet, ay, Abi işte bu tip ya. bu tip adamları çok seviyoruz. Kafa ]avía. ekstra rahat böyle. Abi Pan nasıl gidebilir yani, şey, ya adam diye ya Abi bineriz gideriz diyor. Bismillah. Bora <gülüyor>. gideriz diyor. Ya peki o zaman bak bak ben şöyle bir soru hazırlamışım hocam. Göster bakalım. O zaman ben bunu sorayım madem öyle cesaret verdi bu adamın son söylediği Sor sor. Yani o zaman yarışlar içine vururuz bak söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Yarışlar o zaman sanki bir hedef değil gibi Ben yine sizin basın mülteninizden ve sosyal medyadaki e, yayınlarınızdan takip ettim Ya Bu yarışlar sanki bir hedef olmaktan her biri bir araç yani Her biri motosiklete binme bahanesi gibi gözüktü bana size dışarıdan baktığımda Yani bir sonraki yarışın antrenmanı aslında bir önceki yarış falan gibi gözüktü Yani sanki bu söylediğin şey bunu destekliyor evet. ee, Şey de dikkatimi çekti ama ee, sanki bir şeylere de yavaş yavaş hazırlanıyor gibisiniz Yani mesela şu Merzuga Sanki bu baya baba bilal, bir entro, antrenman gibi evet. gözüküyor benim gözüm, ha? Ama ona bir ya. hazırlık sorusu Var bende şimdi Şimdi mesela yılda kaç yarış yapar Truffle Racing Team ve hangi ülkeleri... Şey gezer... diyeyim, yılda kaç antrenman yapıyordun <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bu şimdi çünkü şampiyona kovalıyor musunuz? Yoksa bireysel yarışlarla mı devam ediyorsunuz? Eğer öyleyse asıl nihai büyük yarış ya da büyük şampiyona hangisidir? Gibi kapsamlı geniş bir soru. E, son iki yıldır yılda minimum iki e, yarış yapıyoruz. Tamam. E, bunlardan bir tanesi mutlaka yurt dışında oluyor. Hı -hı. E, geçtiğimiz sene... E... Hellas Rally Ray'de ve Trans Anatolia'ya Türkiye'de yapılan hı hı. Rally Ray'de katıldık. Güzel. Türkiye'de ee, kaç tane yapılıyor bu arada yılda? Bir tane Trans Anatolia'ya Bir tane Trans Anatolia yapıyor. O, zaman, yapıyor. Evet. Trans Anatolia o da zaten son 3-4 senedir yapılıyor. 4 senedir. Hı hı. E, 4 senedir yapılıyor. 14. önceki sene de aynı şekilde hem Trans Anatolia'ya hem Hellas'a katılmıştık. Bu sene e, hedefimiz 3 yarışa katılmak. E, Hellas'a katıldık. Hı hı. Geçtiğimiz e, Mayıs ayında. Ee, şimdi önümüzde Seres yarışı var. Yine <gülüyor> Yunanistan'da. Bu sene iki Yunanistan yapacağız. <gülüyor> ee, Merzuka'ya gitmek istiyoruz <gülüyor> hala. Ee, onunla ilgili işte çalışmalarımız sürüyor. Ama tabii takdir edersiniz ki bu işler biraz maliyetli işler. Aa, onu diyecektim <gülüyor> evet ben de şimdi. <gülüyor> de, o kadar söylendiği, de, kadar, de, kolay de, söylendiği kadar kolay <gülüyor> değil bu işler. Çünkü bu işin lojistiği bile başlı başına <gülüyor> insanı gö göçertecek bir şey. O motorlar, e, o yarış takımı var bir kere yanınızda siz. Yarışa gittiğinizde evet. iki kişi gidip tane böyle ay onu ben yapayım falan diye Siz sadece orada... Riding skills ne? üzerine çalışıyor. Yani sadece motora binmek üzerine konsantrasyonuz ve kendinizle olan ilişkiniz, motorla, makineyle olan ilişkiniz. Çünkü onun bir teknik ekibi var tabii evet. ki de. E, işin ciddi bir şekilde arkasında. Bu, bu bahsettiğinizi daha önceki yıllarda yapıyorduk. Hı. Yani yapmak zorunda yani kalıyorduk. Bütün sürücüler yapıyor ama profesyonel takımlar, değil mi? Bir 15 kişi falan Hı. gidiyorlardı benim gördüğüm. Tabii tabii. tabii. Evet. Benim, çünkü ben iki tanesi falan takip etmiştim. 2003 senesi miydi, 2002 senesi miydi hatırlamıyorum. Evet. Sevgili Kemal abiyle tanışmıştık. Siz rahmetli biliyorsunuz. E, Mergit Kemal Mergit'le e, bütün 5 gün boyunca e, Avrupa'dan Suriye'ye kadar bütün sınır, iki sınır arasında beraberdik. Ve onda ciddi iyi bir takım vardı ama birçok şey de kendisi yapıyordu mesela. Yani e... Bu bir şart değil mi? Motordan anlıyor olmak lazım yani. Tabii ki kesinlikle anlıyor olmak lazım. Çünkü e, etap içerisinde yani yarışın başladığı bölümde e, siz tek başınızsınız ve ana kurallar gereği e, Motosipletteki herhangi bir e, probleme sizden ya da başka bir yarıştırıcıdan başka hiç kimse müdahale edemiyor. Hı -hı. Yani ya bir yarış, yarışçı size yani yardım müdahale müdahale ya da kendiniz yapacaksınız. Kendiniz yapacaksınız. Evet. Dolayısıyla mutlaka minimumda ki onun minimumu zaten bir sürü insanın maksimumunda üstünde Ötesinde, evet. bir şeyler biliyor olmamız gerekiyor. Evet. Hı -hı. Bak bir de böyle bir şey var. Hani bütün dayanıklılık, sporculuk, disiplinleri falan okey ama mekanik bilgi de gerekiyor. Çok evet. ciddi şekilde hem de. Peki bu aletler? Bin nerd zorsa. Kaç olursa... yapıyor kaç bari? <gülüyor> abi kaç yapıyor? <yok> <gülüyor> Koton kaç yapıyor? Kapının önünde gördüm şimdi falan niye böyle? Ya hocam e, beni, yok, yok, bir, be, beni çok, çok teknik bir soru çok, geliyor. Çok şükür ki çok az polis çevirdi. Yani bu kadar bin kilometre yaptık <gülüyor> memlekette. <gülüyor> i̇ki kere polis çevirdi benim motosiklette. Bir tanesi. Hayatında iki kere polis çevirdi. Çok, çok şükür. Abi. Şimdi bunu söyledik. Beni dün yani. gece Bağdatçı adresine iki kere çevirdiler. İşte, Nasıl böyle bir şey <gülüyor> oldu? <oluyor? gülüyor> ben halis muhis bir görüntü sergilediğim için Aa, beni çevirme. Hocam hiç unutmuyorum bir tanesi. Ya bunlar kaç beygir abi? diye sordu. Kaç beygir bunlar? diye sordu ve ruhsat göstermeden cevap ettim. Kaç yani, beygir bu arada? E, o, o zamanki 49'du. Ha, ha, düşük gelmiş ona o yüzden git demiş. Ne yapacaksın 49? Hani 149 <gülüyor> deseydi bağlardım onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereye <dengi sistemine gülüyor> Nasıl gidersin bari efendim? Bir dakika. Ben çok teknik bir soru soracak. Ha. Şimdi çok zorlu e, etaplardan geçiyorsunuz. Çöller oluyor, çok yüksek irtifalar oluyor vesaire. Motosikette elektronik sistemlerin olması peki bu konularda bir handikap değil midir yoksa siz tamamen eski stil bu karburatörlü aletlerden devam mı ediyorsunuz ne yapıyorsunuz çünkü ne kadar dijital ne kadar çip e, teknolojisi o kadar söklüsü taklısı az olmuyor mu bu işlerin? Hani ama bir eski yani Amerikan arabalarını söküp takması ayrı kolaydı. Zaten e, karbüretörlü motosiklet kalmadı. Hı. Üretmiyorlar artık. Yani çünkü bizim üretmiyorlar ama hani acaba öyle bir modifikasyona falan gittiniz mi onu soracaksınız. E, senin senin bu mu? dediğine değer verenler de yarışa girmektense Sarıoğlu. Yani i̇şte o yüzden sorunlar. Bizim Overland, Overland sordum. O yüzden işte, Moğolistan gidenler falan. O yüzden sorunlar. motosikletleri de ayrıca değer veriyorlar. İlginç bir şekilde bazı. bazı, mesela. bazı mesela Afrika TV'nin şu anda hı. almaya kalksan e, enjeksiyonlu daha yeni bir model Standart daha, daha, daha pahalı, pahalı. satıldığını görebiliyorsun. Aynen. Çünkü klasikleşmiş bazı modeller var mesela bunlarla ilgili. Evet, mesela bu drag racing'de falan hala karbüratörlü motorlar kullanılan NASCAR'larda hala karbüratörler kullanılıyor. Acıbademle Karbüratörle derim... enjeksiyonun yaptığı iş ve performans e, çok hani bambaşka şeyler. Tabii yani tabii. Eğer... Hani perform yani büyük bir şeyden, büyük bir performanstan bahsediyorsanız hı hı. karbüratörü mutlaka kullanıyor olmak evet. zorundasınız. Ama optimum seviyede yakıt tüketimi, i̇şte. E, işte bunun hı hı. işte hani management'ı vesaireden bahsediyorsak ve hani işte çevreye bağlıyorsak mesela bunu sonrasında Bravo. enjeksiyonu kullanmak zorundasınız. Biz zorundayız. Şimdi tamam. Başka seçeneğiniz yok. Hı hı. Benim e, kullandığım motosiklet 250 cc hı hı. 2004'te kullandığımın 450 cc ile aynı güçte 3'te ikisi kadar az yapıyor. Hı hı. İşte evet, işte gördün mü? Ya yani bu teknoloji. Sana söylüyorum, sana söylüyorum. Gördün mü ben? orantılı. Gördün mü? Gördüm. Ha tabii bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bizim motosikletlerimizdeki her şey e, olabilecek bütün arızaları minimuma ve müdahaleyi en çabuk hale getirilecek Bravo. şekilde tasarlanıyor. Yani. Bir büyük overlander motosikletle aynı şeye sahip değil, karmaşıklığa sahip değil. Sahip değil, değil anladım. Evet. Peki şimdi bir müzik arası vereceğiz. Demin bir ayıplı şarkı çalmıştık. Gijet'ten Cold Hard Beach, bir başka ayıplı şarkı <gülüyor> daha geliyor. Niye böyle geldi anlamıyorum. Bile bile geldi aslında. Çapkın şarkılar bugün. Who was tank seçtik şimdi. Inside of you diyeceğiz. hard hardcore oluyor şarkılar bu arada. <gülüyor> tekrar... Yaktınız bizi Cem Ben yakmadım öyle şarkı yapmışlar, yapacak bir şey. Şarkılar çok iyi bu arada. 94.5 Rocket Family'sinin saatleri 14.40'a yaklaştırdık. Bir yere ayrılmayın. Motor sohbetleri, uzun yol sohbetleri ve bu işi profesyonel nasıl kotarılacağına yönelik bir sohbetimiz var. O devam ediyor olacak. Bir yere ayrılmayın. Reklamlar. Bioder bu tüy gider. Büyük yenilik. Tüylerimizi hem döken hem azaltan Bioder tüy dökücü krem. Şimdi eczaneler Kim demiş ki olmaz diye? O hayatta tutmaz diye. Yapamazsın ne demezsin? Bir gitarla olmaz diye. Bir de peşinde koşma. Aç kalırsın sakın. Yap. Ne işim var? Olmaz da. Olmaz, olmaz, olmaz asla. Olur mu olur? Bal gibi olur. Sen hayalet sonunda olur. olur. Bir hayalimiz varsa, vazgeçmeyiz olur. asla. Hele bir de, arkamızda bize inananlar varsa, olur mu olur? Play, Yapı Kredi'den. Olur, ne olur? Paris'e gittik. Olur, ne gitti. New York'a uçtu. Olur. Fakü'de toplantı Doldur doldur Haldiv'de balayı Sen de şele gel Uçtukça Deponu doldur Çünkü biliyorsun Şelle kat kat Şimdi Miles and uçanlar Hem milleriyle yakıt alıyor Hem de kat kat smart puan biriktiriyor Şele gelenler havada karada kazanıyor Ayrıntılı bilgi MilesandSmiles.com ve Şelkom.tr'de doldur Doldu şale gel doldur. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta Kolonyası. Son dakika. iPhone 5S 16 GB cep telefonu 1899 liraya Gold'da. Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla. Gold, hesaplı teknoloji. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası Hanımefendi size bir soru Buyurun Tem otoyoluna muz yalsam ne olur? Bilmem ne olur? Temmuz <gülüyor> Bu sıcakta serinliği, soğuk esprilerde aramayın. İşte ne11.com'un serinleten yaz çekilişi. ne11.com mobil uygulamasını telefonunuza indirin. 5 Eylül'e kadar formu doldurup çekilişe katılın. Bir Vespa, 11 Samsung Galaxy S5 ve 111 bisikletten birini kazanma şansı yakalayın. Detaylar ne11.com'da. Oh, serinledim valla. Bu Budur. Son dakika. Samsung Galaxy Note 3 telefon 1749 liraya Gold'ta. Reklamlar bitti. Run! Yayında mıyız Kaan? Yayındayız. <gülüyor> Böyle şaşırıyorlar değil mi? Ne oluyor falan? Kendi yayında giremiyor bir türlü. Peki burası Radio Geografika. iletişim bilgilerini hatırlatalım hemen. Facebook'tan Radio Geografika. Twitter'dan sürpriz Radio Geografika. Türkçe yazıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin edilmedik bir şey. Peki Kaan'la bana ulaşmak isterseniz de Twitter.com slash Cem ve Twitter.com slash Kagan Aybudak. Beyler sizinle iletişim bilgileriniz verelim. Soruyorlar bu beylere nasıl ulaşacağız? Onlara sormak istediklerimizi programdan sonra nasıl ulaşırız? Lütfen hatırlatır mıyız? Facebook.com slash Trafo Rally rate. Okay, kişisel Orası adresler, kişisel bir şey vermiyoruz diyorsunuz O da güzel. Telefonu nereye? <gülüyor> <gülüyor> Abi, telefonun dedim de şöyle şey çıktı ya, kızların telefonu almak hani biraz bir tuhaf bir kafa ya böyle yani bir, bir kızın yazacağını çok fazla belli oluyor ya telefonu aldığınız zaman. Şöyle bir şey yazıyorlar. Ben, ben sana katılmıyorum canım ya. niye sen kızlara yazmıyorsun? Ya <gülüyor> <gülüyor> ben çok <gülüyor> raporal <rahatlik, gülüyor> reddimden çok çıktı ka telefon istiyorum manasında. <gülüyor> <Ha. söyleyeyim. gülüyor> ya peki çekingen arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Senin WhatsApp var mı diyor <gülüyor> kıza. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> telefonu almıyor, WhatsApp numarasını <gülüyor> alıyor, değil mi? İyi, iyi, iyi geldi bu. Güzel haber. Bak. Aklınıza gelmemiş miydi bu? Yok biz direkt telefon kullanıyoruz. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Çekinmiyorum Oraya diyor. Oraya Evet <gülüyor> olsun. Bu da bir radyo coğrafikadan ne dedi? <gülüyor> Kamuoyuna hizmet olsun. Yani akla gelmeyenlere daha nazikçe telefon isteme. Whatsapp'ın var mı sorusunun cevabı. Ee vallahi yaratacağım lan güzel benim, fikir. Benim telefon numarasını istediğim kızların bu numarayı yiyeceklerini zannetmiyorum ya. Yani. Of. O yani, konuştu. Bir de, bir de orada rezil olmak var yani. WhatsApp'ın var mı ne ya? Öyle bir şey. Olur öyle, mu? öyle diyorlar. Vallahi gerçekten Whatsapp'tan ulaşayım mı? Ben yani biliyorsun benim fikrim seviyorsan git söylenir böyle durumlarda. <gülüyor> Diyorsun. O da değişti biliyorsun değil mi? Söylemek de suç oldu. Öyle mi? Vallahi öyle oldu. Hocam nereye gidiyor bu program şu anda? Evet ya. Yap, yap ya. Böyle ya şu an <gülüyor> evet saygıdeğer dinleyen. Saygıdeğer dinleyen konuklarımız Trafor, Rally Rate, <gülüyor> Haydar Dümen değil. Ee, evet o nedenle ben 2006, 2016 programına geri döneyim bu arada. Hadi bakalım kardeşim. <gülüyor> ee, hocam 2016 hedeflerinize baktım. Yine yani yayınlardan çok ciddi şeyler var gibi gözüküyor 2016'da. Keza bu hani az önce... Bu adamlar yarışlarda antrenman yapıyorlar falan dedik. Şu Merzuga'nın ne önemi var ya bir motosikletçi için? Çok sert bir şeye benziyor bu Merzuga. İsmile sert hakikaten. Sizin için de önemli galiba. O sizi 2016'daki hedeflere galiba götürecek ciddi bir antrenman. Tırnak içinde yarış galiba. Yani tabii ki hem antrenman hem yarış. Şimdi bizim ana hedeflerimizden bir tanesi Dünya Rally Şampiyonası'nı tamamlıyor olmak. Dünya Rally Şampiyonası dediğiniz 6 yarıştan... 5-6 yarıştan oluşan şampiyonanın 4 tanesi zaten çölde geçiyor. Hı hı. Şimdi biz şimdi takım olmanın avantajları, strateji yaratmak vesaire gibi şeyler burada çok önemli. Biz şimdi şöyle planlar yapıyoruz. Atıyorum 5 lira paramız var ve işte bir şey yapmak istiyoruz. Diyoruz ki yani biz bu 5 lirayı direkt hani orada harcamayalım. Bir bakalım biz bunu acaba dört liraya yapabilir miyiz diye iki lira harcıyoruz. toplamda evet altı lira harcıyoruz ama iki şey almış oluyoruz. Ama oluyor daha fazla. Evet, daha fazla şey almış olursunuz. oluyoruz. Hı. Yani aslında bunu şöyle tercih ediyorum. Merzuga e, amatör ve üst seviye yani amatör üstü yarışçıların hı hı. E, antrenman ekipman e, testi evet. gibi işlerini yapabilecekleri en ee, profesyonel uygun yarış yani roadbook'u Hı -hı. işte güvenliği, sağlığı işte geneli organizasyon genel olarak genel olarak Hı -hı. çok başarılı. Nerede bir yer. yer alır peki bu? Ee, Fas, Fas civarında Fasta evet, Fas'ta. Hı -hı. O zaman daha çöl geçmeli falan bir yarış mı? Tabii çöl geçmeli bir yarış. Hı -hı. Tamamı çöl zaten. Tamamı çöl. çöl evet. Hı -hı. A, peki ben gene o hani antrenman programını sorduğum soruya biraz böyle geri gideceğim. Ona temaslı bir şeyler merak ediyorum. Profesyonel olarak tanımlıyor musunuz kendinizi? Yani yaşamınız tamamen bunun üzerinden mi dönüyor şu anda? Yani profesyonel... Motosiklete binmiyorsunuz ama motosiklet amaçlı haftanın yedi günü spor yapıyorsunuz. Hedefler bunlar. Evet, yani triatletlerde karşıya yüzerek geçmiyor musun? Evet. Yani? <gülüyor> <gülüyor> Yo, geçiyorlar. geçiyor, Geçiyorlar. Boğazı geçiyorlar. Boğaz'a yüzerek geçiyorum haline. Şurada şunu demek istiyorum. Yani zamanınızın tamamı neredeyse bu hedeflere doğru harcanıyor ama... 95 bir yerlerde mesai harcıyor evet. musunuz şu anda? Tabii ki, tabii Hı -hı. ki. Yani kendi mesleklerimiz var. Hı -hı. Ee, ben dediğim gibi işte hani iletişim, yani tasarım formasyonundan geliyorum. Yani güzel sanatlara mezunuyum. Ama e, bir iletişim danışmanlık firmasında çalışıyorum Yüne, yönetici olarak. Sen ne <gülüyor> Ben işletmeciyim. Ee, kendi bir imalathanemiz var. Ee, plastik parça üzerine çalışıyoruz. Günlük hayatta kullandığımız işte beyaz eşya, otomotiv sektörü, elektrik eşek ağır sanayi gibi sanayileri, plastik parçayı imalatı yapıyoruz. Hı. Yani e, o zaman gene her zamanki gibi nasıl e, zamanını ve parasını e, kendi işinden Tabii, evet. Ile, evet bir, bir şekilde aynen, bir yere aynen. ayırıp Atlantiği geçen insanlar ya da evet. çölleri koşan insanları konuk ettiysek gene... Ay ben Aynen. nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diyen, saygıdeğer dinleyenlere buradan bunu mesajı bir gönderelim. Aynen isteyince bir şekilde. Adamlar net bir şekilde gidiyorlar, izliyor. çalışıyorlar. Bir de kafayı isimli. takmakla alakası var. Değil evet. mi e, yani çok kafayı takmakla alakası yok. Doğru planlama ve doğru işi yapıyor olmakla hı. alakası var. Yani mesela bizim yaptığımız antrenmanı 3 saate de çıkartabiliriz. Hı. Yani bu eş eşdeğer 3 saatlik ayrı antrenmanlar hı hı. da var. Yani çok vaktin varsa onu yapıyor olabilirsin. Hı hı. Vaktin senin için önemli ise bunu farklı bir şekilde formatlayabilirsin. Yani burada şey dememek lazım, Hani bu kadar çok antrenman yapıyorsun, işte senede iki tane, üç tane yarışa gidiyorsun, e benim hayatım nereye kalıyor demiyoruz. İşte biz gerektiği zaman tatile de gidiyoruz. Evet hocam, i̇şte normal, sinemaya da gidiyoruz. Tabii canım. Ee, yani ailemizle de beraber oluyoruz, arkadaşlarımızla da beraber oluyoruz. Yani... Bu hayatın bir parçası olarak olabiliyor. Sadece uyumuyoruz falan diyor. <gülüyor> <İşte>. Evet, fazla <gülüyor> uyumuyoruz. Okay. Bu günde bir buçuk saat böyle ruh gibi kesiyoruz <gülüyor> ama olsun idare ediyoruz. Ee, bir, bir yarışa gitmek kaç günümüze mar oluyor? Kaç günümüze mal oluyor? Nereden başlayalım? Hmm. Sabahı hastaki yarıştan başlayalım. Yani yarın bir yarış mesela... başlıyor. Kaç günümüze mal oluyor? İki hafta sonra başlayacak olan Ceres bizim mesela yaklaşık 280 günümüze mal oluyor. Hmm. <gülüyor> ha Ama Ceres'e gitmek 450 km civarında işte yarım günümüze mal oluyor. <gülüyor> Peki, Peki nereden baktığından önce bahsedelim? Ceres'te mesela. kaç gün harcıyorsun? Ee, Ceres'te yarış 7 gün. Yarış 7 gün. Hı -hı. Ee, teknik kontrolü vesairesi var. İşte artı 1 iki günlük e, öncesinde sonrasında şeyler koyuyoruz. 10 gün civarında. Hmm. 8-10 gün civarında. Peki... Ee, bak nereye geçiyorum Cem Sarıoğlu? Geç bakalım ee, bekliyorum. E, heavy Metal dinliyor musunuz hocam? Ha? Hayda. Oba. <gülüyor> metalci muhabbeti biraz. Ee, Cem valla bilmiyorum metalci konukları getiriyorum getiriyorum sen hala funky hala funky adamlar Cem, napandet falan var. dediler. <gülüyor> ne diyorsun? <ben>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başım önümde videoyu terk edermişim şimdi. Sevgili abi, müzik, müzik editörümüze buradan bir şey burada şey. program yapımcısı metalci konuklar metalci hocam. Sen bize şuradan... e, Veriyorum funky devam edelim. Şuradan... Eğlenceli <gülüyor> müzik. Evet, müzik. Evet bize bir eğlenceli bir şeyler çal ya. Hı. Olur mu? Tabii, tabii ki de çalacağız. Diyeceğim. Yani, müzik arası ver diyorsun değil mi? Ah, mesela. Peki genelde cumartesi şartları çalıyorum bugün ama hani Los Angeles, Kaliforniya çıkışlı şeyler sizin çalıyor. için bugün o bir çalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi bir Alien Hunt Farm seçtim. Ee, hani movies çalalım. Bilmiyorum hani seviyor musunuz bu tip böyle hafif punk rock falan kafası şeyleri. Biz Video. Biz, Bu çünkü onun videosunu müzik, izin... müzik hayır tarz değil, olarak onu amçtım çünkü sizin videoyu dinleyince e, orada daha böyle elektronik industrial falan işler vardı e, ama ben mesela fon müzik olarak sanki hani şu tip şeyler ben izlerken benim gözümle onlar geldi. Çünkü hani Extreme Sports Channel'de falan o çalan tarz şeyler gelmişti o yüzden ben bugün oradan yürüyorum ama tabii ki de yol farklı yapabilir. Alien on Farm Movies dedik sonra buradayız. motosiklet muhabbeti yapıyorsunuz da bir Born to be Wild çalmıyorsunuz diye eleştiriler geldi Kaan. Ha, çalmasaydın olmazdı. Çalmasam olmazdı. Ben de hani çalsam olmazdı diye düşünüyorum ama tek adi mademiz tek geldi çalıyoruz. Step and walk Born to be Wild. <gülüyor> 94.5'te Radyo Geografika devam ediyor. Rally Raid üzerine, motosiklet üzerine ve motosikletle çöllere geçmek bir de bunu yarış disiplinde yapmak üzerine konuşuyoruz. Trafo Racing Team bugün Geografika'nın konukları. Saat başı oldu. Radyolarına yeni açanlar için bir hatırlatma yapmış olduk. Serkan bizde Gündüz Sakan savaşer bizde. Peki beyler şimdi bir soru daha. Hani hazır teknik mevzulara birazcık girmişken bu videoda iki tane çok şekilde yakışıklı motosiklet gördük. Ee, i̇kisi de birazcık birbirine benziyordu ama farklı marka olduklarında bir şüpheme çekmedi. Değil bu motorları e, yarış için hazır olarak mı alıyoruz? Yoksa bunları aldıktan sonra? homologasyon dediğimiz bir işleme tabi mi tutuyoruz? Çünkü otomobil piyasasında, otomobil dünyasında iki şekilde çalışabiliyorsunuz. İsterseniz atıyorum marka vermemeye gayret ediyorum ama mesela bir Fransız üreticinin e, Türkiye'deki temsilcisine yarış otomobili siparişi verebiliyorsunuz. Ya da aracı buradan alıp kendiniz ee, sanayi sitelerinde ya da işte sizin ekibinizle beraber aracı sıfırdan soyup soğana çevirip tekrar bir yarış aracı haline getirebiliyorsunuz. Motosiklet dünyasında böyle midir? Motosiklet kullanmadığım için soruyorum. Otomobilci olduğum için soruyorum. Ee, sizin seçmiş olduğunuz yol nedir? Ne motorlar kullanıyorsunuz yarış için? Teknik özellikleri de alabiliriz. Kaç cc'dir bunlar? Ee... Kaç beygir? <gülüyor> Kaç, <gülüyor> Kaç yapıyor? Kaç yapıyor motor? Öncelikle yaptığı doğru ikisi birbirinden farklı da motosikletler. Hı -hı. Ee, biz alıp bunların üzerindeki elbiselerini değiştirdik. Hı -hı. Ee, ama rallye katılmak için de bir takım ekipmanlar eklemek gerekiyor. Hı -hı. Ee, mesela az önce Hakan'ın bahsettiği bir roadbook denilen yol notu var. Tabii onlar geleceğiz bu, şimdi. Bu sizde rulo halinde veriliyor ve bunu bir e, roadbook holder'a takmanız gerekiyor ve Hı -hı. orada çevirip görebilmeniz gerekiyor. Bu standart motosikletler yok. Aynı zamanda e, gittiğiniz kilometreyi takip edebilmek için tripmetreye ihtiyacınız Hı -hı, var. Evet. E, çok büyük, sayılı, büyük, olması büyük lazım. sayıları olması gereken bir tripmetreye ihtiyacınız var. Onu ekliyorsunuz ve onu kontrol eden bir takım işte e, butonlar var. Onları ekliyorsunuz. Bunlar olmazsa olmaz bu rally işinin. Hı -hı. Ama biz e, işte videoda da görüldüğü gibi ee, üstüne bir kafa e, karenajı dediğimiz evet. bir e, şey yaptık. E, depoları küçük bunların normalde evet. 7 litre civarında. Onları çıkartıp işte 13 veya 20 litrelik depo takabiliyorsunuz. 7 litre çok düşük bir litre yalnız. 7 litre benzin deposu değil mi? Benzin deposu evet. 100 kilometre anca benim araba gider. Ee, e, ralliden ziyade o e, herhalde kısa motocross evet. e, ya da Endro tasarlanmış. Hafif olsun diye o kakiçen. Tabi hafif olsun diye. Ne kadar hafif o kadar rahat kontrol ediyorsunuz. Biz bunları yaptık ve bunları yapmadan da katılınabiliyor. Sadece roadbook trip metre ve butonlarını ekleyip Hı -hı. yarışa katılabiliyorsunuz ama bu sefer her 100 kilometrede bir benzin ikmali için durmanız gerekiyor, e, benzin aramanız gerekiyor. E, çoğu zaman işte dağlarda veya işte çöl yarışına gittiyseniz çölde hiç yok, nerede bulamıyorsunuz. Dolayısıyla daha büyük depo tercih ediyoruz bu tip şeyler Peki ne marka motorlar? Ee, motorların bir tanesi KTM, diğeri de Husaberk. Bu ikisi, demin senle konuşmuştuk hı hı. ama e, aynı fabrikada üretilen evet. ama aslında birbirinden farklı. farklı. Yani farklılıkları hı hı. bulunan motorlar değil mi? Evet, Onlardan evet. bahsedebilir miyiz birazcık? Ee, Husaberk şimdi zaten Husqvarna ile birleşti. Şu anda işte KTM ve Husqvarna olarak hı hı. iki ayrı şeyler hı hı. E, markalaştılar. Fakat e, şeyler aynı bazılar yani temeller hı hı. aynı eee %90 Haskorna'nın %90'ı KTM'le aynı. Eee yani motoru, şesesi e, işte ön takımı gibi. Haskorna'nın arka çatalındaki arka amortisör bağlantısında ProLink denen bir Hı -hı. E, ayrı bir bağlantı kurul kullanılıyor. Bunun kullanım alanına göre avantajı ve dezavantajı var. İlginç, evet. Eee içerideki yani internal parçalarda, yani engine internal parçalarda değişiklikler var. Hı -hı. İşte, şanzımanda değişiklikler var gibi temel olarak e, aynı e, e, nüanslar işte. evet Hı -hı. var aralarında. Aynen. Peki kaç CC bu motosikletler ve klasman olarak da yarışmaya başladığınız zaman motosiklet e, motor hacmine göre bir klasmana ayrılıyor muyuz yoksa e, ee, şey mi var? Mesela Dünya Rally Şampiyonası'nda araçların belli bir motor hacmine sahip olması gerekiyor. Ben mesela 2.5 litre turbo bir araçla giremiyorum. Diyorlar ki şu de araçla girmen lazım. Yani ya Dünya Rally Şampiyonası'ndan bahsediyorum. Hı -hı. Burada da öyle bir şey var mı sizin takip etmeyi planladığınız şampiyonalarda? Bizim kullandığımız araçların bir tanesi yani Hakan'ın kullandığı 250cc, tamam. ee, benim kullandığım da 350cc motora sahip. Hı hı. Ee, biz e, motosiklet kategorisinde rally raid yarışlarında hı hı. E, farklı kategoriler var. Hı hı. Ee, mesela şimdi önümüzde e, iki haftalarda gideceğimiz Teres rally'sinde 250cc'ye kadar bir kategori var, hı hı. 250'den 450'ye kadar bir kategori var, 450 ve üstünde üstü başka bir kategori var yani aslında ilk yayının başında konuştuğumuz gibi otomobil, ATV motosiklet, kamyon diye kategoriler var onların i̇çinde da de alt kategorileri var anladım. İkiniz o zaman birbirinizin rakibi değilsiniz şu anda travel rally raid e, yani, team olarak ikiniz çünkü farklı kategorilerde yarışıyorsunuz ya motosiklet öyle, alt başlığı hem altında konuşuyoruz hem hem motosiklet kategorisinde rakibiz ama hmm. kendi içinde de ayrıldığı için <gülüyor> evet e, doğru söylüyorsun aslında mesela Mayıs'taki şeyde Rally'de Helas'ta Hı -hı. ayrı bir kategori yoktu Dört 150 danya yani 0450 olarak hmm. başlıyordu dolayısıyla biz ikimiz aynı, aynı kategoride yarıştırdık. Peki diğer motorun 350 CC olması bu tork ve güç olarak bir tık daha avantajlı olması anlamına geliyor mu acaba? Geliyor tabii ki. Geliyor değil mi? Ama Özellikle çölyaşlarında. Onunla beraber ağırlık Kontrol, da geliyor. Ağırlık da geliyor evet. Kontrolü. Peki yani sizin cc, ha, pardon hocam. Verdim. CC ve e, hani oradan elde ettiğiniz güç. Her zaman avantajlı, avantaj özellikle demek. virajlarda şeylerde değil mi? Yani evet hani virajda avantajlı olmayabiliyor, ee, düzlükte avantajlı olmayabiliyor. Yani avantaj gibi gözüken şeyler bazen Hı -hı. hakikaten çok de, büyük dezavantajlara dönüşebiliyor. Aynen. Sizin bu CC'de yarışçı olmanızın sebebi ne? Merak... Evet yani mesela neden daha büyük sesli bir şey dedi de 250? E ben şey yani ben yani kişisel olarak öğrenme sürecine çok e, hani çok saygı <Gülüyor> duyuyorum. Hı -hı. ...dolayısıyla... E, ...bunu en aklı başında... ...şekilde yapmak istiyorum... ...o yüzden ben aslında 250 ile ralilere başladım... ...herkes hani söyledi 250 ile yapamazsın... ...bu işi diye ama ben... ...teknik olarak da yapılabildiğini biliyorum. ...hani ben kendim de yaparım... İşte 3 senedir falan 250 ile yapıyorum... ...250 kullanıyor olmamın şöyle bir... E, ...benim için hani... E, ...özel bir tarafı var... ...bir hakikaten çok sevdiğim bir şey... ...Klasman... E, 250 cc'yi diğer yüksek sisilerden çok daha rahat kontrol edebiliyorum. Hı hı. Ve bütün o e, güç bandını yani motosikletin ürettiği gücü ve torku diğerlerinden çok daha iyi kullanabiliyorum. Yani Hı -hı. Daha verimli kullanıyorum Hı -hı. motosikleti. Daha yüksek devirli bir alet midir 250 olan? Daha yüksek 450'ye evet. göre daha yüksektir. Evet, 450'yi evet. mesela 250 kadar iyi kullanamıyorum. Evet onun torku dağılımı çünkü daha bir geniş kaldı 250 bir yerden sonra çok ciddi güçleniyor değil mi? Evet, aynen yani önümdeki. üst devirde 250 üst devirde çok müthiştir daha evet. e, şey. Aha, 450 e, peki, işte ortadan devam edebiliyorsun. Bu, bu sizi götürecek mi 450'ye doğru bu tecrübe birikimi? Yani 450'nin verdiği gücü de Yarışlarda test etmek istiyor olacak mısınız? Yoksa 250 e, hayatım boyunca devam edebilecek yani bir segment mi? Bu şöyle bir şey. E, katıldığımız yarışların bazılarında mecburen kullanmamız gereken sisi 450 CC. Yani hmm. Mesela önümüzdeki sene Dubai'ye katılmayı planlıyoruz ve orada 250 CC ile benim herhangi bir şey yapma şansım yok. Çünkü her taraf çöl. Hmm. 450 en az kullanıyor olmamız lazım. ve üstü hı -hı. tercih ediyor olabilirim. Dolayısıyla yeni motor mu alacağım o zaman? Ne yapacağım? Evet. Yani ona göre yani. uygun başka bir şey. Biraz ya da İstanbul'da işte, Kara gideceksiniz. Orada zaten 450 dışında hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Evet. Ama tercihim varsa, hani seçme şansım varsa 250'yi her zaman tercih edeceğim. Hı hı. Hmm. Ya gördün mü? Yani çünkü <gülüyor> şu şundan şu enteresan bir şey. Ee, yani. Hakan'ın da dediği gibi hani bazı makineler daha sıcak gelir ya. Bir, bir fotoğraf makinasını yeni tabii çıksa tabii da fotoğrafçı almayı tercih etmez. Aynen. Kaldı ki şöyle bir kafa var. Hani 125'lik küçücük Motosikletler var ya, hı hı. E, genelde yeni başlayanlar ya da az yaktığı için İstanbul'da kuryeler falan evet, kullanırlar. Evet, mesela Car ben de bir çift kalmaya geldi. Hı hı. Arjantin'den 125 kiki makineyle çıkmışlar. O Arjantin'den hani, buraya ha. 125 cc Ve Dünyayı geziyorlar. Mı? Böyle mesela 125 cc ile dünyayı gezme kafası var. Dinlişmiş Nedir? Yani. Bu biraz şeye benziyor, bizim bisiklet kafasına benziyor ya hı. da yürüyen insanların kafasına benziyor. Ne kadar yavaş o kadar çok yani evet. tamamen bundan yola çıkan bir şey ama tabii ben performans ile bu seyyah kafasının ne noktada kesiştiğini e, biraz evet. hissedebilmek için Hakan'a bu soruyu sormuştum Hı -hı. belli ki bıraksak adımı hayatı boyunca o 250. güzel cici 250'lik <gülüyor> makinesiyle bana cici şimdi, dediğin et, ciddi o videoda böyle. inanılmaz elgin gibi buradan şöyle bir durum var çok cici i̇şte bir değil yani yani hani her zaman biraz benim gözlemlediğim naçizhanem ee, kimsenin kalbini kırmak istemem ama Türkiye'de bir motosiklet piyasasında da bu var. Ee, Nedir? En büyük motosiklet en iyidir. İşte ama. ben almışken onu alayım gibi e, bir e, kafada olduğu için yani burada bak karşımızda bu kadar mütevazi, Soru soruyoruz neredeyse e, cevap bile vermek istemiyorlar mütevazılıktan. Aynen. Bu, bu dünyayı gezen ve yarışan adamlar 250'lik evet. makinelerle yarışmayı tercih ederken biz, bunun bir anlamı bi, var yani biz hakikaten. senede 3000 kilometre motosiklete binmeyen insanlar gidip binlik 1200'lik bin makineler alıp hem gezegene daha fazla zarar verip hem cebimizden e, seyahate Oğlum, harcayacağımız kadar adam şey bağırta bağırta <gülüyor> ha, evet, çok, çok, saygı, ah, hani duydum, çok saygı duydum şu anda <gülüyor> <gülüyor> peki o zaman Black Rose Hard to Handle sonra buradayız show all the internet. So, mama, I'm sure all the henchmen around. show a dan mama i'm sure her the hand and I just around reklamlar bu çok iyi haber. Büyük yenilik. Tüylerinizi hem döken hem azaltan Bioder tüy dökücü krem. Şimdi eczanelerde. Doldu, doldu. Harise gittik. New uçtu. Doldu, toplantı. balayı. Sen de gel. Smiles'le uçanlar hem milleriyle yakıt alıyor hem de kat kat smart puan biriktiriyor. Şele gelenler havada karada kazanıyor. Ayrıntılı bilgi mazansmiles.com ve şelkom.tr'de. Doldur, doldur. gel doldur. gel doldur. Hayırdır amca düşüncelisin kuzen memlekette TTNet Fibernet'in hiper hızını duymayan kalmasını istiyorum ama nasıl anlatacağım onu düşünüyorum. Evet. Evela reklam gibi kullanacaksın yani. Sürat teması olduğu için böyle bir araba özellikle yanına bu net dayanır mutlaka kız Süper sport bir araba. Rüzgar esici zoom zoom out. mükemmel. Bence biz seni böyle büyükçe bir topun içine koyalım. Fitilini de ateşleyelim. Pum, seni uçurup gidelim buradan. Ayhan bence sen hiç o topa girmez. Zira çıkamayabilirsin. Vallahi billahi yazık olsun size ya. Ayrıca TTNet Fibernet'in hiper hızı anlatılmaz yaşanır. Hiper hızı yaşamak şimdi TTNet ile olup 24 ay kalma sözü veren herkese ayda 49.90'dan başlayan fiyatlarla. Ayrıntılı bilgi ttnet.com.tr ve 444 0375'te. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğazçı Limon Komonyası. Son dakika. 82 ekran Philips LED televizyon sadece 799 liraya Got'ta. Gold Hesaplı teknoloji. Reklamlar bitti. Run! Tabii fonda çalan parça güzel olunca bir tık dinli geldi herkesin <gülüyor> al şarkı güzel ya falan diye. <gülüyor> mı kan öyle oluyor. evet evet ben bir an hala bu yeni şey alışamadım acayip de memnunum güzel mi güzel ee, kuvvet sakin bir şey psikolojisi yapıyor yeni parça mı girdi tabi evet, aynen öyle yapıyor dinlettim evet radyo Geografikadaysın Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programındasınız Trafor Rally Raid'den Serkan ve Gündüz Hakan bizimle beraberler ee, peki hocam sponsorlardan biraz bahsedelim mi bu kadar e, milyon dolarlardan bahsettiğimiz ve böyle bir emekten bahsediyoruz. Kuşkusuz bunu destekleyen takım e, kurumlar var. Onların da gönlünü e, bir hoş tutmak lazım diye düşünüyorum. Daha çok milyon dolardan çok... <gülüyor> ya, biz, <gülüyor> ya, biz hesap, ya Biz hesapladık Hadi ya. Da. 1 falan dedik. Eşini bozma. 1-250 do, dolar olsun. dedik. Ee, bir de şuradan ben ba e, bağlamak istiyorum aslında. Bir bisiklet markası sizin Giant. Cahit. Cahit. Cahit. Cahit. Cahit. Cahit. E, o neden şey yani iki tekere destek olmak istediği için mi sizinle beraber Giant neden sponsor oldu motosiklet ekibine? E, yani Giant neden sponsor sponsor olduğunun e, aslında cevabı hani hem basit hem değil. Hı -hı. Giant bizim e, antrenman ekipman sponsorumuz. Hı -hı. Hı -hı. E, nasıl sponsor oldu? Hani biz bir iş yapıyoruz. Bunun antrenmanlarını biraz önce anlattığım Hı -hı. gibi farklı disiplindeki sporları e, yaparak yapıyoruz. E, bunu promote ediyoruz. Dolayısıyla bir yarattığımız bir sistem var. Ee, bunu algılayabilen markalar ile çok rahat çalışabiliyoruz. Söylediğimizi ve gördüklerini anladıkları zaman çok rahat bir şekilde sponsor oluyorlar. Yani Giant Hı. mesela şu anda bizim e, antrenman ekipman sponsorumuz. Aslında bifletlerimiz Giant. Ee, siz Giant bisiklet kullanıyorsunuz. Ee, aslında bir rally raid keyfini... E, pekala bir dağ bisikletiyle ufak tefek tepelerden aşağı böyle inip sakin sakin değil mi? Kafa göz yarmadan herkes ya bir şekilde kend, bir kendi kendi yapamaz mı bir şey yok. <gülüyor> şimdi bak, Kafa göz yararak diyor adamlar. Yani, yani i̇şte hani biz işte anneleriyle beraber dinleyen genç arkadaşlar ha. falan filan onun için ha. bozuntuya vermeyelim. Onları ormanda konuşuruz onları sonra geri gerekir. Yani siz bu dağ bisikleti heyecanıyla bu motosiklet heyecanını bir şekilde yani iki tekerlek tutkusunu e, kendi içinizde yan yana koyabiliyor musunuz? Biz koyuyoruz. <gülüyor> yani aslında birbirine benzer şeyler. Hani bir tanesinde e, benzinli patlar bir motor var, diğerinde sizin bacaklarınız ve vücudunuz var. E, sürüş dinamiği aşağı yukarı daha da binerseniz eğer ikisinde de ayakta kullanmak durumundasınız. E, oturmanızın mümkünatı yok. Zaten oturursanız kontrol edemiyorsunuz. Tabii ki antrenmana faydası oluyor ama e, ağırlıkta olarak bu kardiyovasküler e, sistemi çalıştırmak için kullandığımızdan dolayı. Ee, bisikleti biraz daha e, performans amaçlı e, kullanıyoruz. Hı hı. Ama e, ara sıra e, kafamıza esip de e, gidip böyle kendi kendimize damlı kanon, il yaptığımız. Kaan işte, <gülüyor> diyor, onu soruyor işte. Ne işti onu soruyor. Hani sadece. parçalar çalarken <gülüyor> anlatıyorsunuz da şimdi niye anlatmıyorsunuz ya, diyorum. Şöyle, şöyle oldu. Ee, Sarkan'ın işi. Funda İznik'te bu katılıyordu. Hmm. Ondan sonra biz de dedik ki hadi gidelim Funda'yı destekleyelim yalandan doğru da orada bisiklete bineriz belki. Yani i̇şte İz İznik Kudra'dan mı bahsediyorsunuz? İznik Kudra'dan harika. Evet. Ondan sonra bisikletleri aldık gittik. Ondan sonra e, Funda Start'ı aldı biz ee ne yapacağız dedik. Serkan ne de dedi ki şurada çok iyi bildiğim bir yokuş var dedi. <gülüyor> <gülüyor> biz oraya çıktık. İki saatte çıktık. Yaklaşık 6 dakikada indik. Evet, i̇şte bu. İniş. <gülüyor> yani. Evet zaten bu iniş için o cefa çekiliyor. <gülüyor> genelde evet. değil mi bisiklette? <gülüyor> evet. e peki diğer sponsorlardan da şöyle bir hızlıca bahsedelim mi? Giant dedik. E Diğerlerinin de görüneni alalım. Kimler var başka bizi ee... destekleyen? Plastobot ana sponsorumuz, hı hı. Sports People Turkey sponsorumuz. Serpil'e de buradan selamlar olsun. Çok... <gülüyor> ne haber Değil mi? Çok severiz kendisini, acayip severiz. Ve Puma ana sponsorumuz. Bu üç marka bizim ana sponsorumuz. Bunun dışında destekçilerimiz var, tedarik destekçilerimiz var. İşte Ispec var, ondan sonra işte Giant var. İnko Spor İnko var. İnko Spor var. İnko Spor bir spor, nutrisyon ürünleri şey markası. Hı hı. Yani halk arasında işte protein tozu diye bilinen ama aslında hiç alakası olmayan hı hı. o hani çok acayip kompleks ürünlerin hı hı. şeyleri üreticisi. Bunun dışında Northstar diye bir Yunan firma var bizim destekçilerimiz arasında. O mesela en şeyimiz, hani en sevdiğimiz <gülüyor> neredeyse o. Çünkü onlar hakikaten yapılan işin dışarıdan söylenmeden anlaşılıyor olması ve buna bir hani ...el atılıyor olması çok şey, çok Tabii heyecanlandı bir insana. Hmm. Onlar sizi buldular anladığım kadarıyla. Ee, biz onlarla zaten gide gide şey olduk, <gülüyor> hani bayağı böyle bir kanka olduk onlarla. Aslında onlar açıklamak lazım, Northstar'ın tam olarak ne yaptığını. Ha böyle, evet, Northstar aslında bir e, Yunanlı tur e, şirketi, Enduro tur şirketi. <gülüyor> e, fakat bunlar aynı bizim yaptığımız gibi uluslararası büyük yarışlara da katılıyorlar. <gülüyor> yani tur rehberleri uluslararası yarışlarda üst seviyelerde derece alan adamlar. adamlar. Harika. Dolayısıyla böyle bu şekilde çok bir ayrı bir durumları var. Biz onlara gidiyoruz, onlarla beraber antrenman yapıyoruz. İşte onlar geliyor falan filan yapıyor. Böyle güzel bir iş birlikteliğimiz var kendileriyle. E, süper. Yani, Harikaymış. Buradan isimlerini de andık. Biz Aynen. de teşekkür ediyoruz bu güzel adamları böyle şeyler yaşa yaşamalarını Aynen. sağladıkları bu ve Çok önemli ve zor bir şey bu arada. Evet. O evet. özellikle. Peki benim için son şarkı sizin için Daha bir 45 dakika beyler. Ne oldu ya acem? <gülüyor> hani iş iş hayatı beklemez diyorum. Hani bu da benim işim şu anda yaptım ama bir, beyler bu arada bir toplantıya ben gideceğim. Saat 4'te bir yerde e, olacağım. Benim yemek dedin şimdi toplantıda. Yemekli toplantı. <gülüyor> Ee Allah, Allah ya. Sen toplantı. çağır. Anladın adamın mi? gözünün içine bak adam canlı yayında sana böyle golü atıversin. Vey o topu yakalay ama golü ye böyle. Evet ben de onu Tamam canım. Tamam sen git. Yemekli biz, toplantı. Biz toparlarsız programı Tamam şey yani. <gülüyor> Peki hakikaten bir nickelback falan. <gülüyor> <gülüyor> bir Nickelback yapıyoruz. Never again diyeceğiz. Sonra ben sebe de açacağım ama buradaki adamlar bu muhabbete devam edecekler. Bir yere ayrılmayın. <gülüyor> and Diyor coğrafikeden selamlar saygı deyardın yani evet Cem Sarıoğlu gidebilirsin gittik artık programa yani vicdan azabı duyuyorsan e, bir anın stay kalabilirsin. E, aynen çok isterim ama beyler çok mutlu oldum tanıştığımıza Görüşürüz <gülüyor> <Ne mutlu gülüyor> kapı, kapı sesini duysun saygı değer dinleyen de inansın Evet, evet efendim Cem Sarıoğlu e, bir iş yemeğine gittiğini söyleyerek Şu anda bizi terk etmiş durumda Ben de e, ne mutlu ki Trafor Rally Rail hala burada ve onlarla beraber Radyo Geografikaya devam ediyorum Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 rock FM'deyiz Evet efendim Nerede kalmıştık? Biraz yardım edin bakalım. Ben tek başıma kaldım ha. Hep şu arka aralarında konuşuyorsunuz, burada susuyorsunuz. Hakan bey özellikle en son, siz en son yemeğe gidiyordu işte bekliyor falan filan derken böyle oldu. Ee, hocam e, elektrikli motorlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olacak bu elektrikli motorların hali? Hayatımıza girecekler mi sizce? Elektrikten anlayan Serkan mı onda? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sürekli çarpılıyor onda nasıl olacak? O <gülüyor> <Oldu> kadar. <gülüyor> elektrikli motorlar gelecek orada diye düşünüyoruz. Hı hı. Özellikle ben öyle düşünüyorum. Sonuçta hani bu petrol bir yerde tükenecek. Hı hı. Ve hani doğal kaynakları geri dönüş olacak. Şu anda çok gelişmiş vaziyette aslında. İşte Aynı performansı yakın gelecekte yakalayacağınızı düşünüyor musunuz? Bence bence yakalanır yakın gelecek yani Hı -hı. yakın gelecekten kastımız ne hani, o, yani seneye değil tabi bizim, bizim ömrümüz dahilinde olur diyoruz bizim ömrümüz dahilinde olur temel sorun şey değil mi hocam Cahilliğimi mazur görürseniz elektriği depolamak aslında elektrikten hareket gücü üretmek değil değil mi tabii ki tabii özellikle ki. motosiklette bu bir sorun sanırım KTM'in ve BMW'nin bu konuda bayağı ilerlediği noktalar var ya özellikle KTM'in iki tane modeli var bu konuyla ilgili ee, şu anda yanılmıyorsam tam performansta 30 ila 45 dakika civarında ee, bataryası dayanıyor. Hı hı. Bunun yanında bizim geçen sene İtalya'da e, ziyaret ettiğimiz bir fuar vardı, Eikman fuarı. E, orada bir marka vardı, e, Electra olabilir tam olarak hatırlamıyorum. E, sırf rally için e, motosiklet üretmişler elektrikli motosiklet. E, büyük... Kaç saat sürüyor? Büyük, sizin e, sizin en az 10 saat, saatlik bir performansa ihtiyacınız var mı saatten değil mi? ziyade e, ortalama performansla yaklaşık 100 kilometre gidebildiğini söylüyorlardı hmm, hmm. hani bu da aşağı yukarı 3-4 saatlik bir saatlik. E, süre demektir e, şöyle güzel bir şey yapmışlar normalde bu e, yolda kullanılan motosikletlerin yan çantaları vardır <gülüyor> eşya taşımak için ona benzer e, akü koymak için yerleri var aküleri yerleştiriyorsunuz kendi bivakları var. Özellikle çöl yarışları için yapmışlar bu cihazı. Ee, kendi bivakları tamamen güneş panelinden. Sizin yedek akülerinizi orada şarj ediyorlar. Hmm. Benzin aktarma noktası gibi o noktaya gidip akülerinizi değiştirip yarışa devam edebiliyorsunuz. Aslında mantık aynı değil mi? Yani bu güneş enerjisiyle çalışan sistemler hep şu anda atıl duran, işte çatı gibi, otoparkların hmm. evet. çatıları falan gibi şeyler değerlendirilerek yapılıyor. Evet, aynen Pekala. Yani ümidiniz var. Biz ee, fosil yakıtları, kullanmayı, tercih, tükenmesine de gerek yok bu arada fosil yakıtın. Evet Çünkü gezegen tükeniyor biz fosil yakıt tükettiğimiz için. Ee, yani ümidiniz var. Biz e, şey kullanabiliyor olacağız. Ee, elektrik motor kullanabiliyor olacağız. Hmm, muhtemelen Peki, olacağız. Elektrikli, elektrikli bisikletler çok revaçtı zaten biliyorsunuz. Yüreğimize su serptiniz. Şöyle bir şey yapalım mı? Cem Sarıoğlu önceden gideceği belli olduğu için bizim saat tam 15.00'da aslında gezegen ajandası diye bir bölümümüz var. Cem biraz daha sizinle beraber olsun diye biz onu Biraz erteledik. Ne yapıyoruz gezegen ajandasında? Ee, i̇şte gezegenin ekolojik sorunları ve her zaman sorun değil. Yani güzel bir şeylerin de haberlerini kimi zaman veriyoruz. İlk haberi de siz verdiniz. Yani bu kadar performansı motosiklet süren birileri olarak elektrikli motoru olan güveninizi duymak harikaydı. Ee, bakın böyle minik minik size bloklar hazırladık. Yani gerçekten e, sıradan bütçelerle... Sıradan zamanlar harcayarak çok hoş şeyler yapan insanların minik minik bloglarını bu hafta getirdik size gezegen ajandasında. Geçen haftada yayınımıza katıldıkları için onlarla tanıştığımız izleyici olarak yayınımıza katıldıkları için benimeverestim.com sitesinde harika bir haber vardı. Ağrı Dağı'na küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için Delta bisikletin ekibi oldukça kalabalık bir ekiple Ağrı Dağı'na bisiklet çıkardılar. Ee, yani tabii arkadaşlar bisikletçi oldukları için biz nasıl dağcılar bisiklete bindiğimizde bazı sorunlar yaşıyorsak farklı kas grupları sebebiyle onlar da yükseklikte falan biraz sorun yaşamışlar. Ama canlarını dişlerine takıp bütün o bisikletleri zirveye çıkarmışlar ve harika fotoğrafları var. Benim Everestim.com'da ağır dağında bisiklet başlığı altında bunu okuyabilirsiniz. Aynı zamanda benim Everestim. E, sitesinde e, bir tırmanıcı ekibinin de kanserle savaşmak amacıyla, kanserle savaşa dikkat çekmek amacıyla yaptığı bir dizi tırmanışları da görebilirsiniz. Arada sırada göz atmanızı çok isteyeceğimiz bir e, site bu. Bir de gene e, sunuşta yaptığımız e, şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Sıradan insanlar, sıradan bütçeler, sıradan zamanlar harcayarak biz yokuz.com diye bir blog yapmışlar. E, bu etiketle, bu hashtagle e, onları takip edebilirsiniz. E, ne yapıyor bunlar? E, Instagram'da, Facebook'ta e, ve hatta Google'da biz evde yokuz. Hashtagini yazdığınızda zaten karşınıza çıkıyorlar. Ben de ufak bir aramada gördüm. Şirin bir otomobilleri var. Otomobillerin üzerine bisikletleri var. Çekme karavanları var. Karavanların üzerine sörfleri falan var. Bunlar e, karı koca bir de köpekleriyle beraber demişler ki ya koskocaman memleket bu Türkiye. Ne yapalım kıyı kıyı yandan yandan sakin sakin çıkalım yola. Bir ay kadar bir süre ayır, ayırmışlar. Biz evde evdeyokuz.com'dan onların nerelerde ne yaptıklarını takip edebilirsiniz. Ve aslında hani bir tatil köyüne gidip bu sene yatmasak da ne yapsak ya böyle bir farklı bir şey yapsak falan diyenler için bakın ne kadar kolay ne kadar ufak bütçelerle sadece bir fikirle yola çıkabileceğinizi gösteren bir şey bu biz evdeyokuz.com'a bir göz atın bundan sonra daha bomba bir şey var. Ee, dünya bir masaldır.com diye bir site bulduk size dünya bir masaldır.com Burada bir süreliğine Kamboçya'ya yerleşiyorum kralın sarayının hemen karşısında ev tuttum komşum Kamboçya Kralı diye giriş yapan <gülüyor> bir, bir bloggerımız var ee, ve sadece 400 dolara, Kral'a komşu olmuş bir arkadaşın bloğu. buradan takip edip yani pek çok ilginç başka yazılarını da görebilirsiniz. dünya bir masaldır.com'da. Eee hani eve rest, rest çekip Everest çekip Everest'e gidenler diye bir tabir var ya. Bu sefer Everest çekip Kamboçya'ya gidenlerin hikayesini göreceksiniz eğer buna zaman ayıracak kadar cesaretiniz varsa. 400 dolara Kamboçya Kralına komşu olabiliyorsunuz. son olarak da bir change ork kampanyasını size duyurmak istiyorum. Biz imzaladık Cem Sarıoğlu'yla ...bunu Twitter ve Facebook ekantınızdan da duyurduk... E, ...ikinci baskı e, olacağını e, düşünenler için... ...lütfen bizi mazur görün... ...bir defa daha programdan sonra sizinle bunu paylaşacağım... ...Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır diye bir kampanya var... ...Zeytin Hayattır etiketiyle bu kampanyaya ulaşabilirsiniz... ...şu anda 109.289 kişi bu kampanyaya imza vermiş durumda... ...40.711 kişiye daha ulaşmayı hedefliyor bu kampanya... Kültürümüzün, yemeklerimizin ve Ege bölgesinin olmazsa olmazı zeytinlikler ve bu zeytinliklerde yapılaşmaya izin veren yasa tasarılarına karşı bir imza kampanyası bu. Ee, umuyoruz ses getirir, umuyoruz gereken yerlere gider. Çok fazla imza kampanyası var belki diyebilirsiniz ama bu çok çok ciddi bir imza kampanyası. Biz radyo geografik olarak imzamızı bunun altına koyduk. Türkiye'nin zeytinliklerin ölüm fermanına hayır dedik ve Zeytin hayattır dedik. Bunu Change.org'dan takip ederek bulabilirsiniz. Size James Arora'nın giderken bıraktığı parçalardan bir tanesini gönderiyorum. Jimmy Eat World The Authority'den. Efendim Radyo Geografik Adası'nız gezegen ajandasından sonra tekrar beraberiz. Karşımızda Trafor Rally Raid'den Gündüzü akan Savaşer ve Serkan Tek Durmaz var. Ee, biraz biraz motor sporları ve doğa e, sorularına bulaştık. İster istemez Radyo Geografik Adası'nız işin içine doğa girmezse olmuyor tabii. Elektrikli motosikletin geleceği hakkında çok bizi ümitlendirici şeyler söyledi bu iki yarışçı dostumuz ee, gezegen ajandasını bitirdik madem hemen devamında şundan bahsedelim mi ee, sevgili dostlar bu motor sporları ve doğa arasındaki ilişkiyi nasıl kurguluyorsunuz yani bir tarafınızla siz yaptığımız sohbette ortaya çıkıyor ki çok sıkı çevircisiniz yani Türkiye'de ee, hani parçalar arasında konuştuğumuz gibi sanki çevreci olmak, ekstra bir şey yapmak falan anlamına geliyor. Oysa ki bu gezegeni paylaşıyor olan herkesin standart olarak yapması gereken bir takım davranışlar bütününe biz ne yazık ki ayırıp Türkiye'de çevreci misin sen falan gibi bir laf etmemiz gerekiyor. Bunu motor sporcusu olarak e, nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yani doğaya karşı olan tavrınız nasıl? Yarışlarda ne tip uygulamalar var? Siz kendiniz motosikletinizin bakımını falan yaparken çünkü kuşkusuz herhalde siz de katılıyorsunuz. Bayağı bir atık çıkarıyoruz aslında biz motosiklet sürerken dışarı. Neler oluyor o atıklara? E, dünyadaki uygulamalarda, rallilerde ve diğer e, uluslararası büyük büyük küçük bütün yarışlarda şöyle bir uygulama var. Bütün e, takımların, e, e, bireysel katılımcıların her türlü atığı, lastiği, yağı, e, işte benzini vs. hepsi organizasyon tarafından toplanıyor. Ve buna göre uygun değerlendiriliyor. Türkiye'de çok uygulanan bir şey değil, çok böyle bir yöntemlik ama Türkiye'de yapılan uluslararası organizasyonlarda da bu uygulama yapılıyor. Yani uluslararası bir dayatma gerekiyor bunun uygulanması yani, için öyle mi? Şimdi şöyle bir şey var, her şey birbiriyle... E, bağlantılı ve bir e, zincirin parçası, Motor motosikletinle doğa sporu yapabiliyor olman için bir doğaya ihtiyacım var. Hı hı. O doğanın doğal halini devam ettiriyor olması için de korunuyor olmasına ihtiyacım var. Bu e, durumu sürekli sürdürülebilir hale getirdikten sonra zaten hiç e, problem kalmaz. Yani girdiğin denize niye çöp attığını kendine anlatabiliyorsan eğer zaten hiçbir sorun kalmayacaktır. Hı hı motor sporları <gülüyor> ürettiği atık gereği evet doğa için tehlike arz ediliyor ama bunu aklı başında doğru düzgün koruyor olduktan sonra bunu aklı başında geri götürüyor olduktan sonra aslında hiçbir problem yok. Aslında o anlamda bu bilinci de yani ne yazık ki dünya standartlarında her ülke vatandaşı burada sadece Türkiye'yi de hani e, eleştirmek ve yerden yere vurmana Hayır. gerek yok. Yeryüzünde bir küresel bilinç problemi her yerde var. Evet. Hatta yani her yerde Avrupa Birliği vatandaşları arasında da benzer sorunları yaşayanlar var. Ki e, az önce bahsettiğiniz şimdi ülkesini vermeyelim kalpler kırılmasın. <gülüyor> bir Avrupa Birliği'den e, katılan bir e, yarışçının pekala çölün ortasına Yağını döktüğü için diskalifi olduğundan olduğumuz. siz bahsettiniz. Evet, İsterseniz yani. bu örneği sizin ağzınızdan yani da e, şey yapabiliriz. Yani e, adam şöyle e, herhalde nasıl olsa çöl falan kafasıyla e, haşırt diye yağını dökmüş. Yani işte bu Dubai'de e, yaşadığım bir şeydi, tecrübeydi benim. Yani orada kurallar çok, e, şimdi kurallar çok sıkı. Hani çok böyle her şey kural gibi değil. Çok basit kurallar var. Uygulaması çok sıkı. Şöyle, yağını şöyle dökmeyeceksin. Her gün beş kere tekrarladıkları bir şey var, lütfen yağlarınızı, benzinlerinizi, atıklarınızı, sıvı atıklarınızı şöyle dökmeyin. Çünkü şöyle oluyor, böyle oluyor diye anlatıyorlar. Bunun için kurdukları adım başı atık istasyonları var. Ee, benim de şahit olduğum bir takımın e, mekanikleri karbüratörü temizledikleri böyle küçücük bir şey var, benzin kutusu vardı. Benzinle karbüratör temizliyor. Yani toplasanız hani 100 cc falan belki ya var ya yok hmm. benzin. Minicik Onu, bir ilaç şişesi kadar. ihtiyarı böyle yere attı. Çöl tabii yer dediğimiz yer çöl. Çöle attı. Ee, hakem gördü. Yani bivan da içerisinde görevliler hakemler var. Hakem gördü. hemen o takımı diskalifiye ettiler. Yarıştan çekildi Yani mi? hiç şey yok bunun. Ya işte yanlışlıkla oldusu falan yok orada direk isteklifi olur. Kural kural yani. Kural evet, her evet. zaman orada kural da çok ciddi uygulanıyor. Anladım. Yani ve takip ediliyor. Eğer evet. yazılı bir şey varsa takip ediliyor. Pekala. Ee, yani valla yani şey şey şaşırıyorum böyle bu konulardan bahsederken gerçekten sanki çok elit böyle aman efendim çok üst düzey bir şeyden bahsediyormuş gibi olmak dünya düzleminde. Hani bir insanın kendini gezegen vatandaşı olarak görmüyor olmasını çok çok basit şeyler yani. Yani yağını evet. ya da benzinini ee, bir şekilde yanında bir küçük bir kutu taşıyıp ona koyuyor olmak. Çünkü ben de Türkiye'de e, benim hiç Avrupa tecrübem yok motosiklette Ama ne yazık ki Enduro motosiklet yani arazide sürülebilen motosikletçiler kendilerini pek yakın görürler doğa kavramına. Hı hı. Ee, böyle pek çok motosikletçide ne yazık ki bu yağ değişimine hassasiyet göstermeme şeyini ben de görüyorum. Yani e, geçen aylarda örneğin e, Rize'deydim ben. Çoban abilerle bir takım röportajlar falan yapıyorduk. Neydi biliyor musunuz en büyük şikayetleri? Motorcular ve jipe olanlar geliyorlar ve bizim otlaklarımızı bozarak burada araba sürüyorlar. Bakın hı hı. biz şu anda yağ değişimi ve yağ değişiminden damlanın yere düşmesinin hassasiyetinden bahsederken... ...işte 5000 cc'lik jipleriyle ya da işte 200 beygirlik motosikletleriyle koyunların ve işte hayvanların otladığı otlakları tahrip ediyor insanlar ve bunun farkında değiller. E bununla ilgili minik bir minik bir belgeselcik hazırlıyoruz şu anda. Çobanlarla röportaj yaptığımız için. E tek ricaları yoldan dışarı çıkmayın. Bu bir rica. Kaldı ki Avrupa'dan gelen arkadaşlardan duyduğum kadarıyla Zaten hiçbir şekilde toprağa tekerleğinizi çıkaramıyorsunuz. Bilmiyorum sizin bu konudaki Avrupa tecrübeniz. Avrupa'da çok ekili araziye ya da çayırlık çimenlik da. araziye toprak çıkaramıyorsunuz Alaska'nızı. E, Avrupa'da yapılan e, çok böyle birkaç tane yarış var ve bunlar tamamen daha önceden kullanılmış belirlenmiş ve sırf bu iş için özel ayı olarak ayırmış araziler. Bunun dışında herhangi bir yerde motor, sporu, araba, jip vesaire yapmanız mümkün değil. E, şu da düşelim. Bunlar benim değil. Çoban abilerden e, çoban abilerle yaptığımız röportajdan e, bana kalan bilgiler. E, siz o değerli otlaktan ki şu şunu da belirteyim şu anda Türkiye'de çok ciddi bir hayvancılıkta otlak problemi var. Yani hayvanlarınıza ot veremez durumdasınız Türkiye'de ve ot ithal ediyoruz saman ithal ediyoruz, saman böyle, ithal bir, ediyoruz. böyle bir ülkeye, ülke haline geldik siz o güzelim meralara otlaklara motosikletinizle ve o foda aracınızla gittiğinizde zaten çok kıt olan orada adam yani 10 tane 15 tane zaten artık eskisi gibi binlerce hayvan otlamıyor o adamın resmen e, ekmeğine kan doğuruyorsunuz siz orada yani araçlarınızla e, çayırlık alanlara ve meralara kesinlikle çıkmamayın çünkü farkında olduğunuz bir şey olmayabilir bu bomboş arazi gibi gelebilir size ama bir kere lastikle tahrip edilen o alan bir sonraki sezona kadar ne yazık ki o hayvanın ot yemeyeceği bir yer haline geliyor ve oradaki mikroorganizmadan vesaire oradaki yaşamın sona ermesinden ise hiç bahsetmiyorum. Yani o hassasiyetle bile olunmaz diye herhalde. Ee, umarım bir yerlere gider bu söylediğimiz şey. Bu hafta ee, babalarla e, beraber olduğumuz e, babalara saygı köşesinde uzun süreden beri ihmal ettiğimiz bir şey geliyor size. Bakın ama onsa gerek var mı? Come on, come on, come on, come on,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 reklamlar Bioder bu iyi haber. Büyük yenilik. Tüylerimizi hem döken hem azaltan Bioder tüy dökücü krem. Şimdi eczanelerde. Doldur, doldur. E gitti. Doldur, doldur. uçtu. Doldur, doldur. Doldur, doldur. <gülüyor> de şöyle gel uçtukça çünkü biliyorsun kat kat kazanıyorsun Şimdi Mazen Smiles'le uçanlar Hem milleriyle yakıt alıyor Hem de kat kat smart puan biriktiriyor Şele gelenler havada karada kazanıyor Ayrıntılı bilgi MazenSmiles.com ve Şelle.com.tr'de Doldur doldur Şelle gel doldur Şele gel doldur Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti Boğaziçi Lavanta Kolonyası Son dakika 82 ekran Philips LED Televizyon Sadece 799 liraya gotta Gold, hesaplı teknoloji Reklamlar bitti Run! Evet bu parçayı çalmıyoruz. Bu artık biliyorsunuz Cem Sarıoğlu'nun bize e, Radyo Geografika şarkısı yaptığı son haftaların yaz tarifesine göre uyarlanmış e, bir e, parçası. E, sohbetimize devam ediyoruz. Konuklarımız Trafo Rally Raid. Radyo Geografika'nın bu haftada sonuna doğru yaklaşırken bir hatırlatma e, mesajı aldık Facebook'tan. E, hatırlarsınız sıklıkla. Ee, ...bize yaratıcılığı ve çok geniş gönlüyle ve mütevazalığıyla iz bırakmış... ...Dilek Ergül'ün bir yolculuğundan bahsetmiştik size... ...hani Atlantik'e yelken açmıştı... Ee, ...sadece kız öğrencilerin eğitiminde Darüşşafak'a da kullanmak üzere... ...bir fon oluşturmaya çalışıyordu Dilek Ergül... ...hatırlar mısınız şu anda Atlantik'te yelkenlerine rüzgar doldurmuş bir şekilde ilerliyor... Ee, radyo coğrafikaya e da konuk olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Hoş haberler var kendisinde. Sağlığı, saat yerinde, keyfi yerinde. Rüzgarı bol olsun diyoruz, rüzgarı kolayına olsun diyoruz. 75 bin lira toplamış sadece bu birkaç haftada ve hedefi 1 milyon lira. Dilek Ergül'ün. Hatırlarsanız biz canlı yayında e, Cem ile beraber e, buna bir katkıda bulunmuştuk ve ne mutlu ki bizim yayınımız süresince e, damlaya damlaya göre olur 152 saygı değer dinleyen bu kampanyaya katkıda bulunmuştu. Bu, bunları da hatırlıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz bu 152 kişiye. Ha iki tanesi de bizdik büyük bir ihtimalle 150 diyelim. Hedef 1 milyon. Dilek Ergül'ün bu kampanyasında ve bunu e, 10 yıl boyunca 10 tane kız öğrencinin eğitim masraflarının tamamını Darüşşafık'a da karşılamak amacıyla yapıyor. Ne yapıyordunuz bu kampanyaya katılmak için? Tek yapmanız gereken şey rota yazıp, rota yazıp 1863'e herhangi bir GSM operatöründen mesaj atmak. Böylece 5 lira yani 2 SMS bedeliyle paylaşıyor. Ee bağışta bulunmuş oluyorsunuz bu hayırlı kampanyaya. Evet e, Trafor Ride, siz nasıl bakıyorsunuz bu sosyal sorumluluk projelerine? Böyle içinde yer almayı düşündüğünüz ya da size teklif gönderen sosyal sorumluluk yani ses duyurmak isteyen kampanyalara nasıl yaklaşıyorsunuz? E, şimdiye kadar böyle bir teklif olmadı fakat uzun vadede e, planladığımız birkaç tane ee, sosyal sorumluluk projesi gibi değil ama e, mesela Akutop hani falan şey görüyorum yapma. sizin isimlerinizle Akut, şey isimlerin arasında. Akutop bizim eee motosiklet kulübümüz. E, onlarla ee, bir sürü şey yapıyoruz aslında iş yapıyoruz ee, iş yapıyoruz derken hani onların da motosikletli bir hani işte müdahale ekipleri var vesaire de var ee, onlarla ilgili arazi şartlarında ne yaparlar ne ederler bir sürü şey konuşuyoruz ee, fakat bizim e, biraz daha fakat vaktimiz olan e, başka bir şeyimiz var e, projemiz var bu da e, Down sendromu çocuklarla Down sendromu ne otizm e, diye çocuklarla ilgili olacak. Hı hı. Ee, başlamadı henüz değil mi? Daha başlamadı. başlamadı. Çünkü hı. çok böyle şey bir proje hani hassas bir e, iş. Çok iyi düşünülmesi gereken ve çok iyi e, takip edilmesi gereken bir iş. Ama zaten e, eğer olursa hani... Nasıl bir şey bilici. düşünüyorsunuz? Yarışıyorsunuz. Siz yarışa gittiğinizde biz sizin projenizden mi haberdar oluyoruz? Biz de radyo ee, olarak bunu duymak ve duymak isteriz. Tabii, yani zaten olursa mutlaka size de haber veririz. Fakat daha ziyade bu e, bizim yaptığımız, yani spor ve çocukla alakalı. Esas konsept bu spor ve çocukla alakalı. Çünkü spor, fiziksel aktivite, bütün çocuklar için çok önemli, ciddi katkılar sağlayan bir iş. Bunun bizim bildiğimiz, yaptığımız şekilde değil, trafonun yaptığı farklı farklı işler yaparak, bunu nasıl NT geleceğiz? Bunu o çocuklara nasıl anlatabiliriz gibi bir sürü hani fikir var. Konuştuğumuz bir sürü e, antrenörler vesaireler var. ...eğer iyi bir şey çıkartabilirsek... ...bunu feasible ve sürdürülebilir... ...bir hale getirirsek... ...bunu yapmayı çok istiyoruz. Zaten önemli olana değil mi? Yani bir şeye yani başlıyoruz... Yani onun ...istikrarlı bir şekilde devam etmeyecek. Aynen etmiyor. öyle. Yani devam edemeyecekse... ...eğer çok başlamayı düşündüğümüz bir şey değil. Fakat hani mutlaka yapılması gereken. Bizim ama esas hemen bağlayayım... telefonun yaptığı en büyük sponsor sponsorluk projesi... ...sorumluluk projesi... ...bizim bildiklerimiz... Zaten şu anda bizi dinleyen ve bizim yaptığımız işe benzer bir şey yapmak isteyenlere açık. Hı hı. Esas hani bunu anlatabilirsek e, zaten süper bir iş yapmış olacağız diye düşünüyorum. Peki o anlamda yeri gelmişken yavaş yavaş da toparlıyor olacağız. Çünkü biliyorsunuz biz e, 1600'de saatler 1600'ü gösterdiğinde gidiyoruz. 1400'ü gösterdiğinde geliyoruz. E, size yani motosiklet ya da bu tip sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili ee, gördüğüm kadarıyla çok açıkçın, açıksınız hmm. gönlü zengin e, böyle perspektifi çok geniş insanlar olduğunuz evet. her şekilde e, belli oluyor ve sizinle tanışmış olmaktan biz çok mutluyuz radyo olarak bize de değer kattınız bugün burada bizim yanımıza gelerek e, biz size Nasıl ulaşıyoruz? Yani konumuz motosiklet olabilir, sponsorluk olabilir ya da bir sosyal sorumluluk projesini size duyurmak isteyen birileri olabilir bu mikrofonlardan ee, sizi duyduktan sonra. Biz size ulaşabileceğimiz adresleri hatırlatır mısınız? Size ulaşabilecek şimdi? en kısa yol e, Facebook e, sayfamız. Traforalli Raid. Hı hı. E, Sports People Turkey'nin Facebook sayfası. Sports People Turkey Sports People Turkey, Turkey. Evet. ve Trafford yani, Rally Raid Rally Raid evet. kısmı İngilizce hı hı. E, Zaten Google'da herhalde Trafford Rally Raid Yazdıklarında yazlıklarını sizden da çıkıyor başka hiçbir şey karşıya şey çıkmıyor evet. Yani motosikletle ilgili Özel bir şey varsa direkt buradan ulaşabilirler Bunun dışında bizimle beraber Herhangi bir proje vesaire yapmak isteyen Birileri varsa Sports People Turkey e, Facebook sayfasından Bize ulaşabilirler Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz ee, cumartesi günü buraya gelip gerçekten zamanınızı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz saygıdeğer dinleyenler biliyorlar biz cumartesi gerçekten biz bile Cem Sarıoğlu ile buraya son anlarda falan yetiştiğimiz için sizin gibi böyle haftanın 7 günü antrenman yapan kendine yatırım yapan hayallerine yatırım yapan. E, insanları cumartesi buraya getirmek çok zor oluyor. Ben e, çok memnunum sizinle tanıştığım için. De çok de çok e, ayaklarınıza sağlık. E, zenginleştirdiniz zenginleştirdiğiniz radyo coğrafikanın portresini gelerek <gülüyor> çok sağ olun. Umuyoruz e, başarıdan başarıya gidersiniz. Ee, yarış demiyorum, antrenman diyorum. Her antrenmanınız bir sonrakinden daha eğlenceli olur. Ee, saygıdeğer dinleyen Cem Sarıoğlu olmadan hüzünlü bir şekilde kapatıyorum bu hafta. Ee, trapo, Rally Raid'den Serkan Tekdurmaz ve Gündüz Hakan Savaşer bizlerle beraberdiler. Harika bir program oldu. Programın kaydını ilk fırsatta size söz veriyorum. Hemen bundan sonra diyemiyorum çünkü benim de yakalamam gereken bir e, uçak var ayıptır ee, söylemesi önce İzmir sonra Trabzon sonra Rize'de olacağım ama oh oh ne güzel de geziyor demeyin içi sizi dışı beni yakar ee, az uyuyup çok koşturarak bir çekim programında olacağım bir sonraki cumartesi de sizlerle beraber genel radyo geografikada Cem Sarıoğlu'nun yanında olmayı ümit ediyorum bu sefer söz veriyorum e eğer Instagram'da Kagan Aybudak'tan beni takip ederseniz geçen seferki gibi olmayacak. Karadeniz'in yıkılmak üzere olan ve kaybolan değerlerinden olan ahşap ve taş camileri çalışıyor olacağım. İlginizi çekerse ufak ufak detayları Kagan Aybudak hesabında Instagram'dan gönderiyor olacağım efendim. Bu haftalık Radyo Geografika'dan bu kadar. Türkiye'nin Türkiye Radyolarının biricik Doğa ve Macera Kültürü Programına sahip çıktığınız devizi dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Rock FM ile kalınız. Saygılar, sevgiler.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 ...kaçış rotamızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri... ...motosiklet, surf, kaya tırmanışı... ...snowboard, longboard, yamaç barışlı... ...dağcılık, sikayat, bezjam, triathlon... ...kaykay, dami, mountain bike... ...of! Aman evladım... ...boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler... ...Radyo Geografika dinle... ...şehirde kalma. Dikkat! Annemizi beraber dinliyoruz. K2 Outdoor'un sunduğu... ...Radyo Geografika... Her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rakafendi.